Elhamdülillah Rabbil dersimize başlıyoruz. İmam Gazali Huccetul İslam Hazretlerinin dersini bitiremedik. Eyvel vel bitireceğiz. O son öbürüştermiz var bazı yarım kaldı. Değil mi? Mevazi Kutsi'de de biraz yarım kaldık. Kaç kadar yaptık ondan? Kaç ne oldu? Kutsi vaazlar vardı diye bir Orada da yani 16'ya mı geldik? 17'ye Bilen var mı onda bilmiyorum. ki. Eski kasetleri dinlenenlerse belki çıkarlar. Onu da bitirelim. Ya, eksik iş bırakmayalım da sonra büyük günahlara başlayalım. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Öbür üç derste devam eder inşallah. Böylece. Tüm alem. Sonra bil. Ee, ey evladım diyor. Yani onun sorularına göre e, cevaplar veriyor. Ondan e, sorular sormuş. Bu talebesi. Enne ve Tasavvuf, efendim, yani kelime anlamı, lügat anlamı burada çok önemli değil. Geçen derslerde söyleyeyim. Suftan gelebilir, yün manasına. Hani yün giyerler, kalın giyerler, sert giyerler. Yün giymek de peygamberler sünnetlerindendir. Ama sizin giydiğiniz yünlü kumaşıyorsunuz çoğu polyester, sentetik, bilmem ne onları değil. Sırf yün. Dolayısıyla e, tabi şimdi o yünleri de çok ince, güzel işçilik yapıyorlar. Eskiden yün, yünlük şeyler sert ve katı olur. Onun için çok ince elbiseler giymek iyi değil. Yani böyle çok ince kumaş. E, öyle derdi Muhammed Zekeriya Efendi. Rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Amin. Şey Efendi Buhari Hazretleri, Medine'deki büyük veli. Öyle de libas-ül rikak, şikak derdi. Çok ince elbiseler şak, e, kö, şikak ehlinin, yani muhalefetçilerin yani bu yola muhalif olanların elbise şeklidir derdi. Çok ince, iyi değil. Zaten içinde gösteriyor. Bilmem ne oluyor, böyle hemen şekil alıyor, bilmem ne. Bir, yün dediğimiz, işte biraz da sert olması, kalın olması manası var onda. Tasavvuf, lügatlansı. Suftan gelir, yünden gelir veya safilikten gelir. Birçok e, suffeden diyen de var, o zayıftır, o kök. İştikak yani, masların oradan gelmesi şeyi biraz zayıfsa de ona da hamleden vardır. Ama bizim şimdi Murat manadır, lafız değil. O zaman biz manası nedir? Tasavvuf, levuh haslatane. iki tane hasleti var. Haslet özellik demek. Tasavvufa girdim, tarikat diyorsunuz şimdi. Tarikata girdim, çıktım işte gireyim mi, girmeyeyim mi falan. Bu nedir yani? Bunda iki tane haslet. Maksadı nedir bunu yani? Uçmak mı, kaçmak mı, denizin üstünde yürümek mi, kimya sanatını öğrenip işte yastık altına para getirmek mi? Toprağı altına dönüştürmek mi? Yani nedir yani? Niye tasavvufa girip de zikir yapıp yapıp duruyorsun? Bunun iki hasreti var. Bunu söylüyorum. Yani e, tabii ki e, İmam Gazi Hazretleri başka Dolayısıyla var tabii yüzlerce. Bir eserinde diyor da tasavvufa ettegallukul ahlakil ilahiyye. Tasavvuf Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yani burada demiyor da. Çünkü tegallukul bi ahlakille. Allah'ın ahlakıyla ahlaklan Ne demek Allah'ın ahlakı? allah Teala sabırlı mıdır? Es-saburu Celle Celaluhu Hem öyle sabırlı ki Allah yok diyene de yemek veriyor. Allah'ın çocuğu var deyip Allah'ı sövene haşa rızık veriyor mu? Hem de benden fazla veriyor. Yani. Benim o kadar rızkım yok. <gülüyor> allah ortak uçanlar benden zeki. Yani şimdi burada da dikkat et. Sabır derken sen de adam sana söver. Sen de sabredersin. Niye? Gözüm kesmez herife bir yumruk atma. ondan iki İki yumruk yerim devrilirim diye. Ondan mı cevap vermiyorsun? Yoksa ahlakından mı? Vuracağım ama dikine duramayrım dedi. <gülüyor> o zaman mevzuyu sen dikine durup da vurabilecekken vurmuyorsan ahlak budur. Kötülüğe iyilik. Yani i̇yiliğe iyilik. Herkesin işi. Kötülüğe iyilik herkesin işi. Adamın işi ya. Yani. Adam derken cinsiyet manasında hanımlara hakaretten falan dava açılmasın bana feministler tarafından. Buradaki erkeklik sıfat manasındadır. Rica diyor Allah. Öyle erler erkekler var ki zikir ederler ticarette bile yapsalar zikirden geri kalmazlar. Burada hanımlar da dahil. Çünkü bir hanım alışveriş var, ticareti var, aldı sattısı varken namazını, zikrini terk etmeden gafletsiz yapıyorsa erkek mesafesindedir. Erkekten ne fark? E bir erkek gafleti elinden kadından beterdir. Orada Kadınlık, erkeklik, cinsiyeti, ayrımı yok burada. Burada Allah'ın dinliğinde en şerefliniz takva sahibi olan ayetine göre kadın takva açsa erkeklerine eftaldir. Bu böyle bir şey. Ha, erkek cinsi kadın cinsinden eftal olursa o ne itibarlı olur? Peygamberler erkeklerdendir. Kadınlarda peygamber olmamasından dolayı bir ağırlık bastırır. Ama o da cins cinsten, genel manadadır. Teke tek şahıs şahıstan olduğu zaman kim daha takva kadın da olsa erkekten Eftaldir. O ayrı bir şey. Dinle, Kur'an-ı Kerim'de Allah hakkak. Allah Teala en çok haramdan sakınan kimse benim katımda değerliniz odur." buyuru. Bu da erkeklik, kadınlık mensubiyet değildir. Allah indindeki şeref bakımından. İlahi ahlakla tehallük ne demektir? Yani sabır Allah'ın sıfatıdır. Sende de sabır olacak. Halim. Hilim sahibi ne demek? Acele etmez. Acele etmemek Allah'ın sıfatıdır. Sen de acele etmeyeceksin. Hemen hüküm verme. Hemen adama gidip bindirme. Hemen bir işe karar verme. Acele etme. Halim sıfatından. geliyor. Settar Allah'ın ismi. Çok örter. Bir ayıp gördün, bir kusur gördün. Bir şey. Hemen örttün, kapattın, kimseye taşımadın, nakletmedin. Anladın mı? Kumpasçılar gibi kaset çekip de internete atarsan ne olur? Şeytanın sıfatlarıyla tehalluk olur. Ama bir şey bilsen de örtsen Allah'ın sıfatlarıyla tehalluk olur. Anladınız mı? E böyle Elbette gafur bağışlayan, rahim acıyan, işte rauf esirgen bütün isim esma-i hus'ta sıfat yüce sıfatları mülazeh ettiğin zaman hepsinde ne gelir? O ilahi ahlaktan biri geçer. Senin de bu sıfatları takınman. Mevla ne yapar? Cevap. Mesela adam senden kul hakkı demiş, gıybet ettim seni, afet dedi. Etmiyorum. ahirette görüşürüz. Ve Allah'ın ahlakı değil bir şekilde hareket. Allah Teala tevbe dene ahirette görüşürüz diyor şimdi kabul ediyor bu, bu şekilde hareket edeceksin affeden affeden ne kadar hakkını da başlayan adam da borç almış 3000 bin lira borç aldım ödeyemiyorum iki binini ödeyeyim binik yani çok zordayım biraz tehhir et vadem geldi iki ay sonra beni tehhir et emevela tehhir ederim sen de tehhir et e, efendim ödeyemiyorum sırf bir günahkar adam aşırı da günahkar adam olduğu halde yar ahirette hadis-i şerif zannediyorsan Bukhari'de geçer, sünende kesin geçiyor. Bu adamın da günahkar olduğu halde borç dolarına borç verdiği zaman vadesi dolduğu zaman zaten faiz almıyor da vadeyi adam teyhir isteyince teyhir edermiş. Teyhir isteyince teyhir edermiş. Ya iki aydır teyhir ediyorsun. İkinci geldin üçüncüye dolandırıcı mısın? Lesin? Hadi git. Zaten dolandırıcı tehir istemez ki götürür. Ondan sonra sen onu arada bu Ödemiyorum seni sen düşün diye telefon eder. Değil mi? Herif <gülüyor> dedi ya, borcumu öde yoksa şöyle yaparım, böyle yaparım. Borcunu öde, paramı öde dedi. Adam da düşündü düşündü, bir gün, iki gün, hindi gibi çözüm bulamadı. Ne yaptı? Gitti kapısına, ödemiyorum, şimdi sen düşün dedi. <gülüyor> ha şimdi bu dolandırıcılıktır. Ama sen gedersen adama dersen ki bir ay sonra teyhir, iki ay sonra... E niye bunu gidip gidip özür diliyorsun, teyhir istiyorsun? Demek dolandırıcı değilsin. Demek sıkışmışsın. E, o zaman o da sana ne yapıyor? Tamam bir ay sonra yaptık, iki ay sonra yaptık, beş ay sonra yaptık. Ama üçüncüde diyor hadi git düşün evladım. Olandır. Demeyeceğim canım Her biri de tehir. Ettine te. Bu adam sırf bu tehirden sebep af oldu. Mevla buydu ki amel defterinde bundan başka amelin yok ya. Oh. Ama ben seni affettim Allah. Im. Çok büyük işti. Buna ne derler? İnzarul mu'sir. Zorda kalanı tehir etmek. Borcunu ileri bırakmak. Ve in kenezu ruslatin fe nelvli Dardaysa adam ödeyemiyorsa, genişleyene kadar, elin genişleyene kadar mühlet verin. Bekala suresi. Ya. Men tesaddeku lekum Ama adam baktı hiç ödeyemiyor. Hadi bağışladım almıyorum derseniz. O sizin için daha hayırlı olur ama. Nerede öyle diyeniniz? Çıkabilir öyle adamda var. O hepten cennete hak eder yani. Ödeyemiyorsun madem zorlandın ama kardeşim bağışladım. Mevla bunu istiyor? İlahi ahlakla tehalluk yani ahlaklanmak bu manayı. Allah'ın huylarını takının. Allah'ın huylarını takının derken Allah'ın sıfatları sende olsun demek istemiyor. İşte bu gibi sen de çalıştırdığın işçiye veyahut elinin altında olan eşine, çocuklarına, komşularına vesaire vesaire. Mevla nasıl iyi muamele yapıyor kullarına? Sen de öyle İyi muamele yaparsan Allah'ın ahlakından müttekallik olmuş olsun. Tabi Allah'ın ahlakının yanına gelemezsin ama kendi nispetinde yani sana göre. İşte tasavvufun esas manası budur. Ama şimdi adam sarıl sarmış Halep müftüsü kadar, cübbeyi giymiş Rübnan müftüsü kadar, kollar böyle, benden böyle zannedersin evliya. Ama bir huy var adamda <gülüyor> ahlaksız, sinirli, kırıyor geçiriyor, talebeyi dövüyor, bilmiyor. Ondan sonra gece tarikat dersini ben geceden bitiriyorum, İşraka bile bırakmıyorum. Cık, anladık mı? sen de tarikat dersi tesir etmemiş ki. Tarikat dersi tesir eden sabah insanların iyiliğiyle yapar mı? Güler yüz ol, tatlı dil ol. Ne bu terbiyesizlik, ne kibir bu ya. Maalesef bizim hocalardan var böyle. Dersini bırak, bırakmaz, işraka bırakmaz. Benden çok takva ama ahlakın namusait yani. Bir yiğit. Bu sinirliler, bu öfkeliler, bu cemaate kürsüden fırça atanlar, adam mihraptan namazını söylemiyor. Kavamet durmadan fırça atıyor ya. Adamın cep telefonu çalmış olabilir. Cep telefonunuzu kapatın cemaate müslümin. Demek bu. kopat lan şu cep telefonunu. Gelirsem oraya diyor ya mihraptan. E çüş yani. E bu tasavvuf ahlardır, tarikat ehlinde. Böyle bir şey olabilir ya. Ama oluyor. Demek ki onu <gülüyor> çekiyorum, boşa çekiyor. Tespih çekiyor ya, beş bin. Boşa çekiyor. Tasavvuf, ahlak ilahiyiyle tehalluktur demişler. Neredesin de terbiye, neredesin de kibarlık, neredesin nezaket? Ya insanlardan kendini üstün görmek ne büyük bir zulümdür ya. Şimdi, İmam şuyle tüm narsisme serinde diyor, Abdullah burada bulsun kitap bakalım şimdi. Apla bak canlı yayında konuşuyoruz bunu ha. Şöyle Tünnâr, ha bu kitabı bulacaksın. Nereden bulsan bul, beni alakadar etmez. Dünyayı tarıyoruz. internetleri, yazmaları, Süleymanileri işte o uğraşıyor onlarla. Allah ona da buldursun Fazıl Kerem'i. Yani. İşlerini i̇şte de rast getirsin, dua ona. Ki bizim işe yarayacak. ha. Ben kendime faydası olmayan işe pek dua ben biliyorsunuz. Yani şimdi o iyi olursa kitapları bulduruyoruz ha. Ömrü geçiyor o işlerle. Şöyle Tünnâr isimli eserinde buyurmuş ki Tasavvuf ilim-i hal, la Tasavvuf nedir? Hal ve tavır ilmidir. Laf ve söz ilmi değil. Ben çok güzel konuşabilirim. Ağzımdan bal akabilir. Bense tasavvufun bütün ne derdi Alaeddin Efendi babamız katasallahu aleyh. Tarikat-ı Muhammediye diye kitap var. İmam Bilgi Hazretlerindir. Bu şerh edenler çok. Recep Efendi şerh etmiş. Hazretleri şerh Aslında onu mu yapsak tersi ya? Bak işte aklıma Böyle bir şey yok yani. Tarık adı Muhammediye gibi bir kitap yok. İmam Birliği'nin. Dilin afetleri, gözün afetleri, kulağın afetleri, ayağın afetleri. Allah Allah. Çok büyük kitap. Şimdi buyururdu ki. Yani ilim, amel, ihlas. Şeriatın üç cüzü var. Yani sofra kurulmuş. Neyin üstüne? Üç sacaya, Üçlü. İlim, amel, ihlas. İlim, bilme. Bilmek neyle olur? Hocalardan okursun, kitaplardan okursun. Amel neyle olur? Bildiğini tatbik edebilirsin, kendini okursun yaparsın. Yüz kere şunu ok, şu kadar rekat kıl, şunu şöyle yap, oruç tut şu günlerde, tamam. Amel ol. Faiz yeme, yalan deme, zina etme, haramdan sakındın, amel oldu. Geldik ihlas. İhlas üçüncü cüzdür. İhlassız, iflas olur. Buyururdu ki, ihlas ne hocadan okunur, ne kitaptan okunur. Tarikat-ı Muhammediye kitabı buyururdu. Tepeden tırnağa ihlastır evladım. Hepsini okusan, amel etsen, yutsan, istersen de yapraklarıyla nuska gibi üstüne <gülüyor> taksan, taşsan, istersen de yaprakları şifa niyetine suyla içsen, zerre kadar ihlas kazanamazsın evladım. İlla da tarikat, hakikat, marifet. Mürşide ittiba lazım evladım. Hayattan mürşit bulmadan, intisap etmeden kurtaramazsın. Bu iflas mese meselesi, şimdi e, tasavvuf kal değildir, kal olsa ben sana açarım Tarikat-ı Muhammed diye kitabını seri ders yaparız, birkaç senede bitiririz tabi, hemen de bitirirmiyoruz, az bir kitap diye şerhlerinden okuyacağız, peki ona da bir çözüm yolu bulalım, acaba Hadis-i Şerif e, şeyine onu koysak, bakarız, çünkü Hadis-i Şerifler de onun içine çok geçtiği için, Hadis-i Şerif'e onu mu sayalım, bakalım bir şey duruma, şimdi bu kitabı ben size tercüme etsem, şer etsem, şerlerinden de bütün hizaları getirsem, siz de amel etseniz falan falan. Tasavvuf makamı değildir bunlar. Çünkü sözde kalır. Tasavvuf nedir? Tavırlara ve hallere yansıyandır. İşte demin ne dedim? Sen sabaha kadar teheccüd kılmak yeterli değildir. Veya tarikat dersini işrağa kadar bitirmen yeterli değildir. İşraktan sonra ticaretine, dükkanına gittiğin zaman birine yalan söylediysen o haline yansımamıştır. Birini gıybet ettiysen o haline yansımamıştır. Müşteriye terbiyesiz davrandıysan o haline yansımamıştır. Borç alanı ödeme kolaylığı yapmadıysan borç isteyene iki ayda öderim, üç ayda öderim diyene reddettiysen durumun müsaitken o haline yansımamıştır. İşte, hal ilmidir. Kal ilmi değil. Yani lafla olacak iş değildir. Hadis-i şeriflerde varid olan bütün mehasini ahlak ile yani en güzel ahlakın tümünü takınmaktır. hadis şeriflerde varit olan güzel sıfatlar. Puh. Peki binlerce vardır hadis şerifleri deştiğimiz zaman. Güzel ahlak. Onun için ne buyurmuş alimler? Et tasavvufu irtikâbü kulli hulukin ve terkü kulli hulukin deniyyen demişler. Ne demek bu? Tasavvufu özetle tarif edecek olursak tasavvufun tarifi binlerce, on binlerce. Ebu Naim Üspahane Hazretleri Muhaddis'in Hilyetü'l-Evliya diye eseri var. Zaten dersem on cifttir. O Hilyetü'l-Evliya'nın her bir velinin başında bir tasavvuf, tarif, tasavvuf tabiri yapar. Binlerce veliyi almış oldu kitabın. Ne acayip kitap Evliyanın takısı mahasına geliyor içmedi. En kıymetli eserdir. Efendi Hazretlerinin başında dururdu odası. Orada hep tasavvufa tarif gelir. Çünkü tasavvuf her veliden de bir tarif alabilir. Değil mi? Ama bizim Mahmud Efendi hangi tarif alacağız derseniz, bütün tarifleri alın, onda vardır. Bütün tarifleri ben gördüğüm kadarıyla. Hepsi onda var. Çünkü bir evliyada bir tane oluyor yani. Bunda bir acayip. Bunda hepsi var. <gülüyor> Tam ittiba. Çünkü hadis-i şeriflere sünnete ittiba olduğu için her şeyi topluyor. Her alçak ahlakı terk etme. Her türlü ah alçak. Alçak ne demek? Yani şerefli insanlara yakışmıyor. Efendim, ulema evliya yakışmayan, sefil insanların, düşük insanların, ilimsiz, kültürsüz, seviyesiz cühela süfeha insanların yaptığı şeyler, takındığı ahlak dan uzak olmak, terk etmek tasavvuf budur demişler. Evet, geçen yine dedim mi tasavvuf, dört harftir orada ne geliyor demişse, T harfinde günahlardan tevbe işaret vardır. Sat harfinde bütün ibadetlere ve günahlardan uzaklaşma sabır. Sabırın sadıdır o. Vav harfinde ne denirse ahde vefa, he? Vefanın. E, Ves'i vardır orada, hep başapleri vardır. Tasavvufun faslında ne vardır? Ferah ancak Kalbi bütün yarattıkların derdinden, telaşından boşaltmak vardır. Ferah boşluk. Kalpte boşluk olur. Niye boşluk olur? Sadece Mevla'ya kalacak. Sahibine kalacak. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi kat'esan muhaceru'l hazretleri ne buyurmuş? Et tasavvuf e, seydü't Allah dostlarının efendisidir. Onun için onun tarifi herkese benzemez. Tasavvuf neymiş? Hıfzü'l evkat, vakitleri korumak. Şimdi sen burada dinlediğinde vakitleri korumuş oluyor musun? Şimdi bu sohbet edince maç seyretseydim ne oldu? Vakti zayi. Durdurup seyrediyorsun dünya kelam konuşsaydın birilerine vakti zayi. Hanımından kavga etmeyeceksiniz ama, iki muhabbetin sonunda kavga etmeyecekseniz, muhabbet ediyorsan zayiata girmez. Çocuklarınla şakalaşıyorsan, latif ediyorsan zayiata girmez. Ama haddini bileceksin. Sabah kadar da çocukla ha iyi yapılmaz yani. Deli misiniz? İşin gücün yok mu sen sabah yani işe gitmeyecek misin? E, uyuyacağım da. Saati üçe kadar laka luka olur mu? Ha, meşru şekilde insan şakalaşır. Ayrı bir şey. O da eşiyle çocuğuyla ayrı bir şey. Aa, bizimkiler ne yapıyor? Başkasının eşiyle şakalaşıyor. Niye? Kara erkek beraber oturuyorlar. Öbür karının kocası bunun hanımıyla konuşuyor, o da onlar kocayı. Birbirin dansa bile kaldırıyorlar biliyorsunuz. Ee, Cumhuriyetin ilk kurulduğu baloları falan biliyorsunuz herkes. Başkasının karısıyla dans ederse cumhuriyetçi olmuş oluyordu o zamanlar tabii. Ee, neyse Allah Teala, İnşallah millete etsin, diğer kesim yine ruacil. <gülüyor> Ama öyle bir huylar vardı. Eşini bunlar. Efsul avukat olur mu? Tazhiul avukat. Vakitleri perişan etmek. Şimdi sen burada sohbet dinliyorsun. Bu dakikada ilim alıyorsun. İlim meclisindeki ibadete nail oluyorsun. Bir yandan da malumata sahip oluyorsun. Bu noktada sen ne yapsan bundan iyidir? Şu anda bundan iyisini bulamazsın. He? Bundan iyisi dünyada Şu saatte bu sohbeti dinleme. Herkesi haberdar edin. Zahir etmesinler vakitlerini. Bak tasavvufsuna tarikat edeyim. Tarikat edeyim. Vaktini muhafaza edeceksin diyor. İlk şart vaktini muhafaza ne buyururdu alâ derven babamız? Ve Salik, yani Allah'a manevi yolda ulaşma derdindeki yola giren, yani tasavvuf yoluna giren, sülük eden, sülük yola girmek. Salik yolda, yola girmiş, her işte zikrettikçe yolda biraz daha ilerliyor. Rahat-ı Allah'la murakab edelim. vazifeleriyle. Salik, vazifelerini vakitlerine taksim edendir. Vazifelerini vakitlerini. Kaçta yatacağım? Kaça kalkacağım? Kaça kadar tarakat tersiyle zikirle meşgul olacağım? Ee, sabah namazını, on sonra kadar bekleyeceğim. Ondan sonra bir iki saat kalori yapar mıyım, yapamaz mıyım? Ondan sonra helal, rızık peşinde, ticaretim varsa şey bir şey işim var. Tamam, işe gideceğim. Ondan sonra öğle namazı, işte kuşluk vakti kuşluk namazdan kılacağım. Sonra öğlen namazı, işte abdestimi hazırlayacağım, cemaate gideceğim. Bunların vakti var. Vakitleri böyle bölüyorsun. Sabah vakitler var, akşamkinden sonra var, şu anla vakitleri var, zikirler var, vesaire. Bir gün namazının cemaatinin hazırlanması var, abdestini, tahareti, hırsak, her şey vakitli. Çünkü ezan vakitli, namaz vakitli, cemaat vakitli, yoksa kaçar. Kılarsın kendine ama cemaatı kaçırırsın. E bu şekilde vazifelerine salik, vazifelerini vakitlerine taksim edendir Ve tabii ki tatbik edendir sonra da demek istiyor. Ama bir insan vakitleriyle amellerini denkleyemezse, salif olamaz. Sefi olur evladım. Sefi ne demek? Değilsiz. aklıkıt olur. Çünkü vakitler zayi oldu mu? Vakit senin sermayen. Altun neyse altunun, doların, yuron. vakit ondan daha kıymet. Çünkü vakit sana marka euroyu kazandırır. Ama vakit gitti mi hiçbir dolar, euro borsayı versen, evet kapalı çarşıyı versen bir dakika alamazsın. Ecelin geldi. Demek ki vakit, parayı kazandırır, para vakti geri getiremez. O zaman ne oldu? Vakit her şeyden değerli oldu. Maddi her şeyden değerli oldu. Cenneti bu dünyadaki vakitlerde kazanır. Sırat göprüsünden dünyada geçiyor. Ne buydu Ali vel Havvâs Hazretleri? Bu zat kimdir? Ümmidir, okuma yazma bilmeyen. -yazma Fakat bütün manevi ilhamlarla Allah bütün hadisleri tefsir eden bu zatdır. Ee, şey gibi, şey, Abdü Hazreti Debbâ gibi. Ali'l-Havvaz kimin şeyhidir? E, meşhur tanıyorsunuz, İmam Şahrani'nin şeyhidir. Koca İmam Şahrani o ümniyi almıştı birçok ilmi. Ki İmam Şahrani az daha olacak, ilimleri yutmuş ama o ümniyi zattan almıştı Ali'l-Havvaz. Ne buyurmuştur Ali havvaz raddesallahu aleyhi ve buyuruyor ki yarın Sırat köprüsünden en hızlı geçecek olanlar namaza, abdese, ilme, ibadete, sohbete en hızlı gidenler. Ne kadar geri kaldıysa, ilimden, ibadetten, Allah yolundan, infaktan, hayırdan, hasenattan geciktiği ölçüde sıratta bekletilecektir. Tabi orada i̇bn Abbas Hazretlerinden de, Fuzayl i̇bn Yaz'dan daha şey, o kitapta Eddurratülharide, Şerhülyakutetülferide isimli kisaf, dört ciddi. Onu da i̇bn Abbas'tan naklediyorum ama sonra ben onun kaynaklarına gidince İbn-i Asakir'de buldum, i̇bn Hacer'de buldum, Fethülbarda falan, Fuzayl i̇bn Yaz Hazretlerine geliyormuş. Yani Fuzail Yaz Hazretleri'ni ziyarete kim gitmiş? Pişri Hafi. Diyor ki Mekke'deydim bir gece, Fuzail Yaz hep Mekke'de Fuzail İbniyaz Tabi'nin ulularından. Gittim, baktım ağlıyor. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, durmuyor, durmuyor, durmuyor. Ne karısı öyle o kadar ağlar, ne çocuğu öyle ne kadar ağlar. Karısı öyle pek ağlamaz zaten, numaradan ağlar, boş ver. Ama karısı katın kadınsa hakikaten ağlayanlar odur, ayrı devam. Benim annem gibi Hanım olursa babam çok ağlasın yani. Nerede bulacak öyle be? E şimdi e, dedim ki ne oldu? Efendi Hazretleri e, dedim e, ya Fuzay e, niye ağlıyorsun? Hele dur dedi ya hele dur. Ben ağlamam da kim ağlasın? Hiç ağlamadan duramam ben dedi. Efendim biz de ağlayalım. Ne oldu? Dedi bana ne rivayetler ulaştı ben ne sahabelerden ne ilimler aldım biliyor musun sen dedi. أن صراط 5 5 mesire 15000 yıl. Sırat köprüsü 15.000 senelik oldu. 15.000 Kaç tane kaynak yazdım buraya? Kurafe anlatmıyorum sana. 5000 sene tırmanıştır dedi. 5000 sene düz gidiştir dedi. 5000 sene de iniştir dedi. Burayı geçmesen cehenneme yuvarlanır. Ben al nasıl alamıyorum? Sen biliyor musun? dedi. Bana ne rivayetler ulaştı. Cennet ehli cehennete girdiği zaman, cehennem ehli de cehenneme girdiği zaman, cennet ehli aralarında konuşurlar ki, tabii kimisi de cehenneme girip de yanmış çıkan da var ya, yedi bin seneye kadar Müslümanlardan yanacaklar var. da rivayetlerini, Efendim duymuştum. Kimse bunu bulamadık bir kitapta buyurdu. Sonra Mevlana Gazane eserlerinden birinde görüldüğünü gördüm, buyurdu. Geçen bir kitaptan ben buldum bunu fakat hatırlamamışların kitabı. Yani 7000 bin seneye kadar yanacak var Müslümanlardan. Tabi her şey geldi cennete artık. Cehennemdekiler de çıktı geldiler. Sonra cennetleri aralarında mücafere ederlerken sordular ki Sırat da hala adam kaldı mı geçemeyen tökez diyen? İşte salatü selamların önemi. Ne buyurdu? Abdurrahman İbn-i Semura olacak. Radıyallahu. Büyük sahabeydi. Taberani naklediyor bunu. Bu hadis-i şerif var. Bu Cem mi, mı hatırlamıyorum. Evsat'ta da olabilir. Ben dün gece çok ayıp Resulullah geldi yanımıza sallallahu aleyhi ve sellem. Dün gece acayip bir rüya gördüm. Biliyorsun peygamberlerin rüyası Vahidir ayet hükmündedir. Zaten öyle olmasa İsmail Aleyhisselam'ı kesmeye nasıl kalksın rüya ile? Çünkü vahiy olduğu için. Peki ne gördüm? Tabii çok uzun bir hadis-i şerif. Öyle bir hadis-i şerif görülmemiş. Onu yine 30 sene evvel hatırlıyorum. Bir Vacılar tarafında bir camide onu işe ettik bir ders oldu orada böyle çok sen oldu burada birçok ameli salih siklet ama geldiğimiz nokta şurası berayt ujugüne minmeti yazhafu ale sırat yahbu merten ve teğlek merten yazhafu merten fajatı salatu aliye fakatı biydi fakametu ale sıratı hatta jaz. Ümmetimden bir adam gördüm sırat köprüsü üstünde bazı emekliyor, bazı tökezliyor, bazı tutunuyor, bazı düşecek gibi oluyor, yine tutunuyor, düzeliyor. Neler çekti adam ya. Sonra ne baktım? Baktım ki dünyada bana okuduğu salavatlar geldi. Allahumma salli ala seyyidina. Muhammedim ala alim. Okuduğu salavatlar geldi. Adamı tuttu elinden. O tökezliyordu ya. Dik onu böyle dimdik. Sonra onu geçirdi. Başka hadiste ne buyuruyor? Gördüm diyor bunu. Bu vahidir yani. Öyle olacak demek sıratta. Es aleyye nurun ala sıratı Bana okunan salavat, sırat üzerinde nurdur. Yoksa karanlık, önlük öremiyorsun. Nereye geçeceksin? Sırat üzerinde nur olacak. Ve salatü aleyhüm ve bu başka hadis. Kim bana Cuma günü salavat okursa, bu İmam Gezâli İhyâta zikrediyor bunu. Semanî ne 80 kere okursa uzunatle uzunluğu semanîne 80 senelik günah osa affedilir. Cuma gün yarın. Bu hadiste vaktini söylemiyor, ama ribahtlere göre başka hadis var. O hadiste de ne diyor? Duaların kitabında var. Sayfasını bulursalar şimdi söylesinler. Son Cuma basını. 80 salavat. Ya sora hangi sırayla okuyalım ben? Çok salavat var ya. Hangi sırayla okuyalım? Öğretti onu. 80 kere ikinden sonra. Bir okursun bir düğüm atarsın buydu böyle. Yani tespi o zaman şey yapmaya yok ya. Yani tesbihin işte meşru olduğun hadisi. Bir düğüm atarsın diyor. Yani iplikten düğümlen. Yani şimdi tesbih var. O zaman da tesbih pilattır. Sensin pilattır. Efendimiz'i buyuruyor. Veteakidiu. Bir tane okursun veteakidiu bir düğümlersin diyor yani. Anladın mı? Sırayı şaşırma 80 diye. Bak 100 demiyor 80. Orada kitapta bulalım. Allah'u sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed abd-i kere bir biraz değişik. Okur musunuz inşallah? i̇nşallah, i̇nşallah. Tamam, Dualarında da sayfayı verin ben size inşallah. Hepinizde dualarım var ekseliyetinizde. Ee, şimdi sırat üzerinde bana okunan sırat nur olacak. Buyurdu. Şimdi cennet el cennete girdi. Cehennemden çıkanlar da çıktı geldi. Aralarında konuşuyorlar. Muhabbet. Cennette muhabbetler var. Diyorlar ki o 80 kere olandı. Evet. Tamam. Şey hadisin e, gel gel. Yani okunacak sayfayı da söyleyeyim de onu anlamazlar. Burada e, Ha burada tamam. 339. Allahu salla aleyhi Muhammed'in koyalım bizine. yine. Se, ya, Efendimiz kendi demiyor kendine de biz hep seyyidinasızdır. deriz. Seyyidina Muhammed abdi keve nebi ve resulike nevil mi? Biraz şaşırtabilir. Ondan kitaptan bakın. Bir 80 seneyi sıfırlayalım. Ben 80 senelik yaşamadım ki ne günahım olsun. Ya sen 40 senede 150 senelik günah işleyen adamsın. Otomatikçe otomatik vallahi kusun Sen yine 80 olmasan da 80 seneyi affettir yani. Temizlen git. Şimdi dediler ki hel bak ya ala sırat ehadun. Ya arkadaşlar biz cennetteyiz. Kimisi ilk girenlerden olmuş. Rabbim cümlemizi nasip eylesin. Kimisinin canı çıkmış sonra girmiş. <gülüyor> Araf'ta kalmış. Kimisi cehenneme de düşen var. Yedi bin seneye kadar işte rivayetler. Ya arkadaşlar sıratta hala kalan var mıdır ya? Tökezleyen, mökezleyen, yürüyemeyen, geçemeyen falan. Fırttı. Dediler. Artık orada kimse hadis yani o rivayette diyor kale. Benim anladığım yani görevli melektir herhalde orada konuşuyorlarken. Çünkü sıratı da görmeşim ya da gören biri. Belki işlerinden birine Mevla vakıf etti gösterdi sıratı arada. Cennetten sıratı gösterebilir mi öyle? Canlı yayın her yerden yapıyorsunuz de işte siz. Mevla da cehennemden bile canlı yapacak ya. Kur'an'da bile var. Birbirine soracaklar diyor Safat Suresi. E işte sıratı gören biri yani orada bilen biri şöyle cevap verecek. Diyecek ki bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı hala emekliyor. Demek ki cennete bir nasibi var da cehenneme düşmemiş yani. Kaç sene olmuş? Yirmi bin sene. i̇bn Asakir tarih-i 80 ciltlik kitap Şuradaki kütüphanemde. Onda bunun kaynağı var. Büyük hadis hafızıdır İbn-i Asakir Hazretleri. 25 bin sene sıratta emekliyormuş. Bir kişi kaldı hala diyorlar. Daha da cennete gelemedi. Eyvallah. Bu kadar zorlanmak mı? ne lüzumu var. Temizlesene hesaplarını be kardeşim. Diyor. Temizlesene ya. On dedi. bir Hafiye diyor. Kim diyor? Fuzaylı i̇bn Yaz Hazretleri. Ya Ba Nasır diyor. Yani Bişr'in künyesi, Nasr'ın babası. Demek oğlu varsa Nasır diye. Ya Ba Nasır diyor Bişrafi'ye. İnni la ehdevmünel büka. Benim ağlamam dinmez. Ben burayı geçtim mi de ağlamayı keseyim diyor. Ben bu akabeleri, bu tehlikeli geçitleri hesaplarını verdim mi de ağlamamı dindireyim diyor. E gidi Bişrafi diyor. Bişrafi zaten ondan beter ağlamaya başlıyor bu sefer. Adamlar böyle. Tasavvuf bu. Ben evliyanın reisiyim. Fuzayel yaz döneminde onun gibi bir zat daha yok. Dünyadaki en büyük veli. Sahabe kalmamış. Ama çok büyük tabaka. En büyük veli. Düşün bir şu yanına gidiyor talebe olacak. Böyle bir zat ağlamadan duramıyor. E tasavvuf budur. Tasavvuf ben hocayım, haciyim, evliyayım. Ben beş bin Allah dedim sen kafilin birisin diye hava atılır mı? Sen sıratı geçtin mi? Sonun ne olacak belli oldu mu? Bir şeyden haberin yok. millete hava atıyorsun. Sen Ali Adel efendi Efendi'yi duymadan mükaddese Allah'a sürü. 120 yaşında zat, dört mezhebin müftüsü, dört mezhebin fırkı kitapları kaybolsa yazarım evladım ezberden diyor. İlimde zirve, tasavvufta evliya, kutbu leftab, gavsul lef Evliyan reisi zamanında ondan bir kutup yok. Sami Efendi Hazretleri, Mehmet Zahid-i Kotku Hazretleri, bütün şehrler dünyada ona geliyor. Akın, zahiri ilimde Ömer Nasuhi Efendi dördüncü sırada katipliğini yapıyor. Heyeti tehlifiye de. Dördüncü sıradık. Ömer Nasru'yu ne? Birinci değil bile. Dördüncü sıradık Ömer Nasuhi Efendi. Zahiri ilimde Ali Ağa Efendi kim? E tarikatta Koca Sami Efendi'ler, Koca Mehmet Saad Kutku, Aziz Efendi, Aziz Efendi. Ne kadar şey var? Allah'la Efe. Hepsi ona geliyor. Kurt bulaktan. Ama ne diyor gelene gidene? Bu dedenin imanını kur. Hüsnü hatime demek. Sonumun güzel olması için bu dedenize dua edin evladım. Üngür Üngür ağlıyormuş. Üngür Üngür. Sen dün çıkmışsın. Bizim medreselerden de biraz yetiştin, hoca oldun. Ondan sonra da biraz da talep okutmaya başladın. Ondan sonra ne hocanı tanıyorsun, ne hacini tanıyorsun. Başladın millete hareket çekmek. Neden? Benim hocam hareket dersini yarısını yapıyor, yarısını ertesi güne bıçak diyor. Ben teyekkütte yapıyorum. Alaaddin efendi baba yapıyor video. Niye ağlıyordu arkadaş? Sen niye ağlamıyorsun? Havaya havalandın sen. Sende tasavvuftan gram yok. Kibir. Barınmaz kibir. Tasavvuf adamın kalbinde kibir olmuyor, Kendini beğenme olur mu ya? Sonumuz belli bir defa ya sen. Ne olacağım belli değil sen. Allah'tan emanet me, güvenmeyeceğimi aldım. Evet. Tasavvuf nedir? Hıfzu <gülüyor> levkati. Vakitleri korumak. Vakitleri zikirle, ibadetle, taat ile geçirmek. Sonra bir yerde gelip kaldı, Fuzal İbniyaz'a geçişimde bir eksik kaldı mı bir yer? Kaldıysa söyleyin, oradan devam, bazı kere unutuyorum oradan oraya, oradan oraya. Evet. Vakitleri koruyacağım. Ne demek? Vazifelerini, vakitlerini taksim edeceğim. Vazifelerin içinde de hiçbir haram günü olmayacak inşallah. Radem-i abd-i Kendi durumundan başka kimsenin durumunu araştırmayacağım. Ne diyor? İşte eller yakşı bir yavan, eller buğday, biz saman. Yani herkes iyi, ben bozuk. Herkes buğday, yani buğday değerli, ben saman, çöp bir şey. Belki inek yerse süt olur, ayrı bir şey de. Buğday daha değer buğdaydan insanlar yiyor. Eller buğday, ben saman, eller yakşı, ben yavan. İyi değilim yani. Tarikatın kardeşi budur Kendi halini ne diyor? Halkı cin bundan artık ayıp olur mu o bir kişi? Kendi ayıbı var iken zikrede ayıbı digeri Kendi ayıbı varken başkasının kusurundan bahsediyor. Ama benim ayıbım şöyle, onun ayıbı daha büyük. Ya tamam ama sen bu kadar senedir vaaz dinliyorsun. Alimsin, hacısın, hocasın. O adam zaten sokaktaki adam. Cahil-i Cühele. Onun yaptığı günah büyük olsa da senin küçüğün ondan yine büyük olur. Neden bu kadar vaaz dinledin? Niye terk etmiyorsun hala? Sen onu düşünürsen, Ondan daha ayıplısın. Hayrün nâs men şerhelehu aygu an'u'u bin nâs buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. En hayırlı insan kimdir? Kendi aybını görmekten başkasının ayıplarını görme vakti, vakit bulamayandır. Başkası şunu yapmış. Yan bakmış, yana batmış, Efendim şunu demiş, bunu yemiş. E zaten hem vakitleri muhafazayı bozdun şimdi. Boş işle uğraşıyorsun vakit. Bunu konuşmana gerek yok. Vaktin gitti. Vakit en değerli sermayedir. Nefeslerin senin için altından daha değerli. Bir nefeste Allah dersin, bütün günahları dökersin. Son nefeste bir Allah dersin, iman selametiyle gidersin. Ebedi cenneti kazanırsın. Bir Allah bir nefeste deniyoruz. La ilahe illallah. Tek nefeste de işte. Ben kenâhûr kelâmî la ilahe illallah dehelel Son söz, kelime-i tevhid olmak nasip olan çevre girdi. E sen bak bir nefesi anlıyor musun şimdi bir nefes? Ne altını ne gümüş? Bütün dünya ahireti kazanıyorsun. Bir nefes ne kadar mı yok? Nefeslerini mi? Nefeslerini muhafaza et. Niye sen efendim, onun bunun derdiyle uğraşıyorsun? Tarikat nedir? Tasavvuf nedir? Vakitleri muhafaza Nefesleri muhafaza Sen bu nefese dikkat edeceksin. Bu son nefes olabilir. Şibli Hazretleri mesela zikrederken La la illallah demezdi. Ya o derdi de. Genel zikirlerinde ne derdi? Allahu hu Allahu hu Allahu hu. Bunu derdi. Sonra da mesela hu hu hu. Celaleddin Hazretleri kelime-i tevhid efvalüz Zikirlerin zikirlerinin faziletliydi zihni. Bilmez mişti? Her evliyanın bir makamı var dedi mi sana? Derdi ki evladım la ilahe de kalırım da illallah diyemeden ölünme tehlikesi var. Bak şimdi onun da anladığı ince manayı görüyor musun? La ilahede kalmasın ama Mevla muradını biliyor tabi, nefesin kesilirse Allah seni kafir sayacak hali yok. La ilahede kalmayayım diye evladım, Allah'u da tehlike yok derdi. Allah Allah Allah Allah. Anladın Hani nefesin dar, hastasın şusun busun, son nefeslerdesin, Allah şeymiş. bir şeyin, Efendi babamız üç gün komanda kaldı. Hiç zikredemedi. Yani üç gün Oldu. <gülüyor> Halit gürizler abi. Allah rahmet eylesin. Yarım kabrin nuruyla. Çok kabirden korkardı, çok dua isterdi. Var gala. Halit abi, ne dedi? ben seni tanıdım? Mı? Tanıdım. E sen tanıdım. Getirdim size ben. Size bilmiyorum da o İmraniye sohbet'e getirdim Hızamı Kuy'a. Bir kere getirdim oraya. At katdaydı canı o zaman. Evet, eski camide. E eski camide bir kere geldi. gezerdi benden sohbetleri. Çok memnun olurdu. Ya cemaat artıyor Ahmet derdi maşallah. Çok cemaat artmasını severdi. Bizim tarikatı Adamları çoğalsın işte böyle, Hemen diye çok şey var, rahmetullah. İlginç adam, o tabi gençliğinde çok ceviz kırmış. Onun için e, yani efendi baba da biraz kızdırmış babasını, babası da çok dövmüş onu kırmış kafasını kaç defa. Yani öyle efendi babadan kaçar, bir sinirlendi Gece o tabi biraz yanlış yapıyormuş o zaman, kuldur. E, bir sinirlendi derdi, Alaedem Efendi bizim efendi gibi değil ki, pastoru kafana kırar. Bir inerdi aşağıda. Aşağı inerken bir kaçardım derdi. Ben bahçede yatardım gece eve giremezdim geç kalınca. <gülüyor> bir sinirlendi bir koşar. Şu İsmet babaya ne kadar dua edeceğim azdır. Niye derdim? İsmet babanın kabri bahçede ya kekenin. Bir gelirdi derdi. Fatiha okuyayım derken ben önce kaçardım derdi. <gülüyor> Fatiha'da durmasam yemiştim sopayla kafama derdi. Şimdi ya çok da muzip adam şeyi tabii yani çok. Arife Tarif çemberli taşta, marif derdim mesela Her şeyin haberi var. Şehkleri de çok tanımış. Babasının tekkede şekli. Ben bütün şeklerin kucağında büyüdüm. Evladım derdi. Yani bütün evriyanın kucağında büyüdüm. Babama geliyorlardı hepsi derdi. Beni seviyorlardı. Hepsini de biliyorum. Kimin hali nedir kimse. Çok uyanık. Trene binemedim ama garajda bulunduğum için binenleri gördüm derdi. Yani Ahmet ben treni kaçırdım ama hani yerinde bulunduğum için binenleri gördüm derdi. Çok büyük laflar ederdi. Şimdi onu dedi ki ya efendi baba komaya girdi. Bu da Yanında korkuyormuş eskiden, çok yanaşmıyorum falan, bağırır bir şey de, hani sen namazı tam kılıyor musun, şunu yapıyor musun, onun için derdi artık ağırlaştı dediler, gittik üç günde komada, öyle yakında oturuyorum rahat rahat dedi, korkmuyorum dedi yani, hani artık herhalde vefat edecek gibi, ya içimden geçti ki hiç durmuyor nefsim ya, kendine kızıyor, içimden geçti ki ya 120 sene ömrü Allah demekle geçti, görüyor musun Allah diyemeden ölecek, komada ya, ya arkadaş ama 140 okkaydı çok efendim baba çok. Güzel. Ne normal tabuta sahne ne normal kapırasa. Boyu da çok pürbüzler zaten sıralarından almışlar. Efendim ya üç gün işte en son vefat faturalıcek. Bir kalkmağa başladı dedi, sanki tabi daha kalkıyordu. Bir korktum dedi yine ne oluyoruz falan. Bir kalktı oturdu dedi üç kere Allah demiş beş beşe o tekkenin diyor duvarları böyle gitti geldi diyor düştü vefat yani şunu demek istediğim ağır hastalıkla komaya geri dönme gibi durumlar olursa la ilahe illallah demeye zorlanmayın la ilahede kalma tehlikesi var la ilahede yok manasına geldiği için ilah tehlikesi var mevla niyetini bilir muradına göre verir sana ama olsun onun için illallah zikri yani allah allah ve daha da zayıf durumda hu zikriyle meşgul olabilirsiniz. onu demek istiyorum Vakitleri muhafazadan geldik. Bir nefeste kelime tevi tevhid bak, Bir nefes. Ve sen cenneti olursun. Son nefese geldiği zaman bu. Her nefes son nefes olabilir. E nasıl bunu zahiy edeceksin? Vakitleri muhafaza etmek. Korkmak. Başkasının hallerini mutala etmemek. Kimin hallerini teftiş edeceksin? Nefsinin hallerini teftiş et. Kalbinin hallerini teftiş et. Niyetlerini tasih et. Ne diyor Muhittin İbni araba Hazretleri? Her gece yapmadan diyor. Diğer evliya amellerini bir günlük ne yaptın bugün, ne ettin? Bir muhasebe yapan istifarenin. Sübhanallah 33, Allah, 33, Allah ekber 34. Biliyorsunuz sünneti. Oradaki manalar bir mektupta bunu zikreder mi İmam Bir şey. Benim diyor, ben bu diyor teftişe ilavem var. Nedir o? Ben diyor kalktığımdan yatana kadar kalbimden neler geçirdim onları da tek ediyorum. Ya bizim kalbimize bir saatte geleni bir senede bilgisayara sığdıramayız. Kalbimden geçenleri de tercih Evliya mertebesi bu Senin bu kadar kendi hallerini gözden geçirmen gerektiği bir noktada o ne yemiş, bu ne içmiş? sana ne? Öbürü iç etmiş. Sana ne ya? Sana tercih, sen var, var nasihatını ederdi. O ayrı bir şey. Ne konuşuyorsun bunları milletin günahını? Ve milletin ayıbını şey ediyorsun ya. Mevla bir açarsa seni rezil eder ya. Tasavvuf neymiş? Vakitleri muhafaza var. İki, kendi hallerinden başka kimselerin hallerini araştırmamak, onlarla meşgul olmamak. وَلَا يُوَافِقُ غَيْرُ عَبِّيهِ Rabbinden gayrisine muvaffakat etmemek. Ne demek? Uyum sağlayacağım. Kime uyum sağlayacağım? Karıma uyum sağlayayım, iyi geçineyim diye günah gülüyorsun. Olmaz. Çocuğum istedi diye muvaffakat sağlayayım, günah gülüyorsun. Olmaz. Liderim şöyle dedi, hocam böyle dedi ama Mevla'ya muhalefet var. Hocam Mustafa mı olduysa, kalkıp sana derse ki kader inkar et, Amentü'de kader yok. İmanın şartını inkar ettiriyor, muvaffakat edemezsin. E bu benim 40 senelik hocam, ne olursa olsun. Benim de 80 senelik hocam olsa, kader yok dese ben onu reddederim. Rabbinden gayrına muvaffakat etmeyecek. Hocası da olsa, şeyhi de olsa, e, tabii şeyhi yoldan çıkar, bir adam sapıtırsa namaz kırma dedi bana, ben şeyhim diye namazı terk edecek Rabbine muvaffakat edecek. Ondan sonra e, hanımına uyuyayım derken günah giremezsin. Çocuklarımı razı edeyim diye isyan edemezsin. Toplumla iyi geçineyim. Liderim partide şurada burada vakıfta dernekte uyum sağlayayım ortama falan. Olmaz. Rabbine ancak uyum sağlayacağız. Rabbinden gayrine muvaffakat edemez. Tasavvuf bu. Her işin Rabbine muvaffakat soru olacak. la yukarinu gayra vakti Efendim kendi vaktinin adamlarının dışındakilerle arkadaşlık etmeyecek. senle zikirdim mi? Arkadaşlar sohbette mi? Arkadaşlar ilimde mi? Arkadaşlar Geldi sana, senin vaktini bozuyor. Kalbini karıştırıyor. Fuzulü konular konuşuyor. Malaya yani haberler aktarıyor. Şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. E beni ifsat eder arkadaş. 40 senelik ders yapsam, seninle bir otursam yani benim feyizim kaçar. Böyle bir durumdaysa arkadaşın buna mukarrenet yakınlık etmeyecek. Ve an Sehl İbni Abdillah Sufi Sehl İbni Abdillah, bu zannedersem et tüsteridir. Evli Allah reislerinin reislerine. Sehli ibn Abdullah tüsteri ve şahin ulusu tasavvuf nedir? as-sufi demiş sufi kimdir? sofu sofu diyorlar ya herkes birbirine sofi gel sofi git sofi kimmiş sofi? men safiye minel keder ve emtele'e fil fikar ve enkata'a ile allahi teala minel beşar ve esteva'a indehul zehbu ve'l medar bilmeyen adam sadakallah olasın diyecek ayet zahanecek ne kadar acayip konuşmuş değil mi? he sofi kimdir? Bulanıklıklardan, kalbindeki sıkıntı, bulanıklık, o şöyle demiş, bu böyleymiş. Ona kin, buna nefret, ona buz, ona davet. Safi, sofi safi olur diyor. Kalbinde bulanıklık olmaz. Nefsiyle alakalı endişesi olmaz. Kimseye karşı nefreti, kini olmaz. Allah için olmaz. Bir sofi olmaya çalışıyoruz. Tasavvuf ehli olma, olacağımızı iddia ediyoruz. Tasavufa girmişiz. Bize ne diyor bak, tasavvufun tarifi... İlk tarif kalbinde bulan olmayacak. Ben sana zaten kim tutsam ben sofi olamam. E tarikat dersin boşa gider ya. Onun için ben böyle şeylere alışmamışım zaten. Şahsi nefret olamaz. وَمْتَلَا fil fiker Fikir fikrenince midir? Fikir tefekkür. Tasavvuf kimdir biliyor musun? sofi? Devamlı Allah'ın ayetlerini tefekkür. Tefekkür tefekkür. Düşünecek düşünecek düşünecek. Batıldan hakka intikal edecek. اَتْتَفَكُرَ اِلْتِقَالِنَا بَاطِلِ hak. Batıldan geçecek hakk'a. Batıl ne, hak ne. Sen şimdi bakıyorsun göklere eğer yarın hava nasıl olacak da pikniğe gidelim diye bakıyorsan batıl. Ama nasıl yarattı kurban olduğum diye bakıyorsan hak. Her şey Mevla'ya bucu edecek. Suya niye bakıyorsun? Efendim yani meşru şeylere diyoruz ha öyle güzele bakmak sevap. Tabi güzele bakmak sevap. Gökler güzel, dağlar güzel, ırmaklar güzel, deneler güzel, taşlar güzel. Allah'ın tefekkürüyle nasıl yaratmış kurban olduğum güzel ama karıya bakmak Günah, günaha bakmak nasıl efendim cevap olur? Bunu diyen kafir olur. Namerem karıya şehvetle bakmak nasıl sevap olur? Harama helal diyen kafir olur. Onu konuşmuyoruz biz. Batıldan hakka geçecek. Ne demek batıldan hakka geçecek? E ben kadına da ya nasıl yaratmış kurban olduğum Mevla diye bakıyorum. E sen sapık bir sofi olursun zaman. Çünkü burada sapık sofiye mezhepleri var. Şimdi onları anlatacağız mesela. 12 fırka, tasavvufta 12 fırka var. Aynı el-i sünnet yetmiş fırka gibi, 72 sapık biri doğru. Şimdi burada da hak olan tasavvuf bir tane, geri kalan 12 tane sapık. İşte onları anlatırım size. Sofi kederden safi olacak, tefekkürle kapı dolacak. Yani kalp kapıdır. Allah'ın kapıdır. Bu kalp neyle dolacak? Tefekkürle. Tefekkür ne demek? allah Teala'nın ayetlerinde hayran olmak, şaşırıp kalmak yani. Gündüzün gelişi, gecen gelişi, uzaması, kısalması, güneş, Gün güneşin resim filmlerini çekmişler resimle haberlerde vardı. Ne kadar zaman da çekmişler ne bir şey Allah Allah. İlk bu kadar yakın yani yakından çekmeleri bilmiyorum. Tabi ne kadar yaklaşacaklar yaklaştalar yanar da. O imkanlarına göre cihazları geliştirdiler eler. Arkadaş o güneşin bir o kırmızılıkları, o sonra sarıya dönüle o içinin ne kadar sıcak ne dedi? Altı bin derece mi ne dedi ya? Efendim santigrat mı ne diyor lan ona işte. O hararet, o enerji, o, art, o şeyler, devri daimler, o birden renkler değişiyor, rengarebi oluyor. Allah Allah! Dünyadan kaç yüz kat büyük. Nasıl bir şey ya? Sen bunun için var mı? Tefekkür bu. Her baktığında Mevla'nın kudret eserini görmek. Fikirlerle bulacak, Bütün beşerden kopacak. Allah'a eklenecek. Ve tebedden ile'yi tebtila. Müzemmi suresi. Habibim her şeyden kesil, Allah'ıma eklen. Mevla'yı eklenmek demek haşa. Mevla'ya <gülüyor> hulul olmaz. Hulül yemez ebine gider. O tehlikeli. Mevla bir şeye hulul etmez, bir şey de Mevla'ya etmez. Haşa. Ama yani irtibatını kesiyorsun, sırf Mevla'yı düşünmekle, zikretmekle meşgul oluyorsun. O demek. Ve bir de sofi kimdir? Altunla kerpiç, kendisi indinde eşit olan. Anladın <gülüyor> <Ne gülüyor> Şimdi bir tane kerpiç, o kadar bir tuğla getirdiler, teyemmüm tuğlaları var, tuğla. Bir de o kadar altın getirdiler artık, bir kilo meter, iki kilo meter koydular yan yana. Bir fark var mı, kıpırdam mı? Kelpiçe karşı bir hevesin var mı? Alayım, cebime koyayım, kaçırayım, saklayayım, kasaya koyayım diye. Her taraf kelpiş niye kasaya koyayım seni? Hevesin var mı kerpiçe? Her yerde buluruz, tuğla dolu. Altına karşı rağbeti nasıl? Kerpiçe göre mi? Olur mu ya bunu ya? Nasıl saklayacağım? Nereye koyacağım? Nasıl muhafaza edeceğim? Nasıl kazanacağım? Kimden alacağım? Çalacağım? Deyse. O Senin ona neyin var? Rahabetin var. Ama sofi olman için nedir? How kerpiç how, how altın. Denk gelirse fark etmiyorsa sana, kılın kıpırdamıyorsa, kalbin böyle harekete geçmiyorsa ne oldu? Sen sofi oldun. Yoksa ne olsun? Ham sofi olursun. Ham sofi ne demek? Ham sofu derler ya. Ham Olgunlaşmamız. Sofis o, i̇şte tasavvufçuyum diyor. Ham. <gülüyor> Hamsof. Şeytanımız. <gülüyor> Tarifler bunlardır. Evladım, tasavvuf da birinci kelimede kaldık. İki üç saatte konuşabilirim de geçelim. Tasavvuf lehu haslatan. İki tane haslatı var evladım. Bunların birinedir El istikametü istikamet. İstikamet. Kıyamete kadar konuşulur. Ayet padiş var. İstikamet ve sükûnû minel hak Bir de insanlara karşı sakinlik. Ne demek insanlara karşı sakinlik? Yani e, insanlarla, insanlara karşı ilgisizlik, insanlara eziyet etmemek. Sözünle, gözünle, tipinle, şey yani insanlara sıkıntı vermeyeceksin arkadaşlar. Kimseye sıkıntı vermeyeceksin. Hakiki sofi odur. Ya zaten el-müslübû men-selim el-müslübûn mi lisan-i ve-di hadisi olacak. Dilinden şerrinden, elinin şerrinden Müslümanlar selamette kalırsa Müslüman diyor. Gerçek Müslümanı tarif ediyorsa, gerçek Sofi de aynı tarife giriyor. Her Müslüman tabi vaziyette değil, çok eziyet eden var birbirine yani. Ya Müslüman budur. Şimdi, yanlışları olursa bağışlayacak, kusurları olsa vazgeçecek, intikam almayacak, cezalandırmayacak. onlar Bundan nasıl intikam alırım diye kalbini uğraştırmayacak, kinle meşgul etmeyecek. Hatta kötülük edene iyilik etmeye kavuşacak. İyilik edene kat kat fazlasıyla iyilik bir mukabele değil, misliyle mukabele değil yani, kat katıyla mukabele, iyile. Kötülüğe iyilik, iyile fazlasıyla mukabele. Durum bu. Femen istikamet. Her kim Allahla Allah ile Allah beraber istikamet ederse, istikamet edir. Festeğim Kemâhü Mert'e. Ad kelmesinde Şeybetti Sûretü Hûd. Hud suresinin ayeti beni kocalttı. Beyaz sakalımın beyazı yoktu diyor. Saçıma sakalıma ak düştü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hud suresinde bana ne buyuruldu? Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Emrolunduğun gibi. Tam tıpatıp atıp uyuyan emirlere. Dost doğru ol. Ben nasıl becereceğim bu çok zor iştir ya Rabbi diye. Birden diyor ak düştü sakalımın. 24 kadar sakalında beyazı vardı sallallahu aleyhi vefat ettiğinde. 24 tane. İşte bu Hud suresinden soru oldu. Çünkü dost doğru ol emri çok zor bir emir. Peygamberler zorlanıyor. Salavatullahi ala nebine ve alim Evet. Kur'an'daki bütün ayetlerin tüm maksatları nereye racidir? İstikamete racidir. İstikamet, el istikametu aynul kerameti. Keramet alıyorsun havada uçuyor mu senin şeyhin? Bağlanacağım ama kerameti var mı? Eğer haramdan günahtan, mefruttan sakınıp tam şerata göre efendi hazretleri gibi oluyorsan keramet var ama aranmaz yani. Kerametin en büyüğü onun şeriat caddesinde düzgün yürüyebilmesidir. Bu zamanda ele adam mı kaldı harfiye şerata uyan. Efendi hazretleri gibi. İstikamet kerametin ta kendisi istikametti. İnne lezine <gülüyor> kalu rabbunallah ki Rabbimiz ancak Allah'tır dediler. Yani iman ettiler. Ehl-i sünnete göre itikadı tasvip. Bu ilk kelime iman. de <gülüyor> Sonra istikamet gösterile. Bu ay bütün ayetlerdeki şuna benzer. 45 yerde o var. Burada da bir yerde var. 45 yerde ne var? Vellezina amilussaliha. Hepiniz artık biliyorsunuz. Bu çok duyduğunuz ayetler. Çok yerde geçtiği için. O kimseler iman ettiler işte Ehl-i Sünnet ulemasının beyanına veciz. Ayetlerin haricinin tümüne inandılar. Yetmiyor, salih ameller işlediler. İşte namaz oruç açacak hep Tabi bunun için de haramlardan sakınmak. En büyük salih amel. Mademki zina haram, zina yapmamak ne oldu? Farz. Anladın Kumar Kumara oynamak haramsa oynamamak farz. Tersten gideceksin. Her haramın karşılığı onu terk etmekte ne oluyor? Farz oluyor. Mekruhu terk etmek ne oluyor? Sünnet oluyor. Müstahabı yani Mekruh karşılığı müstahaba denk gelir, sünnete denk gelir. Anladım. Farz ve vacibin karşılığı farzın karşılığı haram. yani haramın karşılığı farza denk gelir. Efendim vacibin karşılığı caiz olmaya denk gelir. Anladın mı? Bir şey yapmak vacipse terk etmek caiz değil. Yani vitrin vacip. Vitrini vacibi terk etmek haram diyemiyorsun ama ve düştüğü için farzdan açacağım, vacip olacağım. Ne diyoruz? Caiz değil. Sıkıntısı var. Ama yatsın ki dört tek farz. Bunu efendim bu farzı terk edersen bunun karşılığı ne oldu? Haram. Zina haram. Etmemek ne oldu karşılığı? Farz. Anladın mı? Bir ölçü verdim size yani. İstikamet. Sonra istikamet gösterdiler. Ne demek? Işte Sahabe-i kiram dört halifenin de orada manaları var tefsir. Tilki gibi kıvırmadılar, efendim yoldan çıkmadılar, taviz vermediler, istikamet düz gitmek. 72 fırkanın dalaletlerine uymadılar. Her yolun başında bir kapı var, ee, sağda solda yollar var buydu ya ayet-i kerimede, ben. benim dost doğru yolum budur. İşte ehl sünnet Kur'an'da yok diyenlere ayet. Benim budur, fette bir, fette bir yolum budur, Fettebü'r, Fettebü'r benim yoluma uyun, Vela Fettebü'r üsübül yollara uymayın. Orada Yahudilik Hristiyanlık kastedilmiyor. İslam içinde çıkan direk 72 sapık fırkaya, mutezile, cebriye kader yok diyenler, orada o kastediyor. Çünkü bu benim dost doğru buna uyun, yani benim yolum demek sünnet. Yani hadis-i şerif sünnet, Rasulullah'ın yok. Fettebü, Vela Fettebü'r üsübül öbür yollara uymayın, 72 yolu söylüyor. Ve hadiste ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Her yolun başında bir şeytan var, bana gel bana gel diye davet eder. Nasıl ki bugün Mutezile'nin, Cebriye'nin, Kaderiye'nin, değil mi kaderi yok diye bütün sapık fırkaların temsilcileri var mı? Şia'nın hepsinin var. Hepsinin var. İşte o sapık fırkaların temsilcileri sizi davet eder. Mevlana bu O yollara uymayın. Hadiste diyor ki her sapık fırkanın başında bir şeytan var davet eder. Yani 72 iki fırkayı kastediyor. Yahudi Hristiyan kastetmiyor. Anladın? Zaten Yahudi Hristiyan'dan uzaklaştık. Elhamdülillah. Ehtirasılatan mustakim. Bütün Kur'an'da ne diyor? Her Fatiha'da ne okuyoruz? Her rekatta ne okuyoruz? Sırat-ı müstakime bizi hidayet et. Müstakim ne demek? Dost doğru giden yol. E zaten onu anlatıyor. Sırat-ı lezzin enam İkram ettiğin dostların yolu. Nebiler, Sıddıklar, Şehitler, Salihler. İşte ehl sünnet. Ver cemaati kast ediyor. Gazaba uğramış, Yahudilerin yoluna değil. Öyle bağalli. Sapıtmış Hristiyanların yoluna değil. O zaten kafadan çıktı o ikisi e Fatiha'da çıktı. Bu ayette ne söylüyor? Yola uyun, yollara uymayın. İki yol yok ki, Eri Kitab'ınki iki yol. Bu da yollar diyor. Çünkü bu 72 iki Her birinin başına bir şeytan kendine davet ediyor. Onun için imandan sonra ne şart geliyor? İstikamet. Ne demek istikamet? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın caddesinde helal dedikleri dairesinde kalacak haram dairelerine, günah dairelerine, mekruh dairelerine, yana bele sapmayacağı, hele itikatta zerre kadar, kıl kadar cemaatın itikadından Ehl-i Sünnet'te, Ayrılmayacaksın. Ayrıldım. İslami filmi boğundan çıkarttın diyor ya. Geçen hafta okudum Tirmizi'ydeki hadis. Ben Faruk Ali cemaat Cemaatlişçi Murat. Karış cemaattan ayrılsa, yani cemaat caminin cemaatı değil. ehl sünnet vel cemaatinin inancından karış ayrılsa. E, fakat e, feynev min i cehenneme. Bu da başka hadis Tirmizi'ydeki. Cehennem cemaatlarına eklenmiş oluyor. Bu durum bu. Onun için tasavvufu soruyorsun. Tasavvuf olmazsa olmaz iki rüklü var. Birinci rukun istikamet. İstikamet deneymiş. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hud suresinde emredildiği üzere, fes teplayim ki maümür te ma emrolun gibi dost ol. <Gülüyor> Neyi emrettim yapacaksın? Neyi yasak ettik bırakacaksın? Şeratın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak. Birincisi istikamet. Yani şeratın zahir olmadan batın olur mu? Olmaz. Namaz kılmadan tarikat dersi yapılır mı? Olmaz. Zekatını tam vermiyorsun, sabah kadar buluyorsun, evliya olacağım diye uğraşıyorsun. 50 bin çeksen olmaz. Çünkü şeriatın zahirinde istikametin bozuldu. Yana bele saptın, zekat farz. Anlatmak istediğim nedir? Zina ederken tasavvufta ilerlenilir mi? Yani i̇lerlenilmez. İçki içen bir adam, bir damla boğazından geçirse, iradesiyle yani. E bu adam haram işlediği. Açıkça kebair günah haram istediği noktada istikamet ne oldu. Bozuldu. Dinden çıkar demiyorum. Ama tasavvuf olmaz. Yani manevi yolda ilerlenemez, geri gidersin tepe taslak. Onun için temel istikamet Allah'la beraber kim Allah'a karşı istikamet gösterir. Ve sen ulku bin İnsanlara karşı da ahlakını güzel yapar. Şimdi şey söylüyor. Halka karşı sükunet. Yani ne demek? Eziyet vermemek, sıkıntı vermemek. Bunu şerh ediyor. Allah'a karşı vazifelerini doğru yaparsan istikamet sahibi olsun. İnsanlara karşı da güzel aflak takılırsa ve amelum bil hilmi hilimle muamele eder. Hilimle demek? Taşkala yapmayacaksın, acele davranmayacaksın, patküt konuşmayacaksın, insanları üzmeyeceksin, bağırmayacaksın, hakaret etmeyeceksin vesaire. Hilimle muamele edeceksin. Cüneyt Bağdadi Kaddesi sallallahu Ne buyurdu? Erban yerserrucu ile aletler hocam. Dört amel söyleyeyim size. Derecelerin en üstüne çıkarır. Venkalle ilmi e, ve ameli. İlmi az da olsa, ameli de az olsa tabii farzlar şart da nafileleri kast ediyor. İlmi ve ameli az da olsa dört şey söyleyeyim size. En yüksek âlim evliya derecesinde kendisi bulursunuz. Size şaşırırsınız ben buraya nasıl geldim? Neymiş şu? El hilm. Halim selim olmak. Yumuşak huylu olmak. İnsanlara eziyet vermemek, aceleci olmama. Pa, küt, patır kütür. Cık, acele Yavaş hareket. Tenliyle. insanları anlamak, dinlemek, düşünmek, sabırlı olmak, hemen karar vermemek, hemen karşı tarafa yüklenmemek. Bir haber geldiğinde "Ha öyle mi?" atlamamak. Fasık bir haber getirse araştırın diyor. Belki seni ortağından düşman edecekler. Belki seni cemaatten ayıracaklar. Belki seni batıla sürükleyecekler. Seni fişekliyorlar öbürlerine karşı. Dolduruşa gelmemek. Dur bakalım, araştıralım demek. Şahit istemek, belge istemek. Bunlar hep hilme girer. Çünkü aceleci adam hemen oturduğu dalı keser düşer yani. Ne davranıyorsun? Bakalım bu haber doğru mu? Belki adamın ondan bir alıp veremediği var. Beni de düşman, kendi tarafına çekip ona düşman etmek istiyor. Bu haber doğru mu mesela? Aceleci de bu yanlış çok olur. Çünkü internetten bir haber atıyorlar da bana. Hemen ne diyorum? Ben bunu vaazda diyemem. Niye diyemem? E belgem dedi yani. belki uydurma bu site. Belki bu adam bu tweet'e atmadı. Bu bunun resmi sitesi mi? Bunlar Hilme ile. takdirde bana her atılan habere göre ben bindirme yapsam millete e, yandık. Entusuylu yani, kavmını bici bir edin. Bilmeden bir kavme bindirirsiniz. Fetusbur ala mafadüm nadimin diyor Kur'an. Hucurat suresi. Yaptığınızda pişman olulsunuz. E, kul hakkı da terettübeder. Adam da helal etmezse yandınız. Yani dikkatli hareket edeceğiz. Evet. Şimdi. İkisi Vettevazur. Alçak gönüllülü. Kendini herkesten alacak. Bir kişi cehenneme gidecek deseler bu dünyada. Ya bu konuda gavur var, zındık var, Yahudi var, Hıristiyahı. Ben olarım diye düşünmek. Niye ben olurum? Ha, demin neyi unuttum diyorum. Siz hatırlatamıyorsunuz ki yine ben hatırlayacağım. İşte hani dediler ya cennete eli Fuzal-i Yaz Hazretleri anlattığı rivatinde <gülüyor> e, acaba sıratta kimse kalmış mı? Oradaki gö bilen kişi ne dedi? 25, 25 bin senedir Tökezlenip duran biri var, hala geçememiş. Ama cehenneme de düşmemiş. Yani bir onun kurtulma ümidi var hala. 25 bin sene kalmış sıratta Bunu duyan bu rivayet Hasan'ı basriye ulaşmış. Tabi sahabeden geliyor. Hasan'ı Basli'yi demiş ki Fuzailim bir yaz diyor bunu. Ah keşke o adam ben olaydım. Niye Hasan'ı Basli gibi tabiinin en hayırlısı 130 sahabe görmüş? Annelerimizden süt emmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt çocuğu olan Hasen-i Basri gibi radıyallahu zat. Niye demiş ki ah o sıratta 25 bin sene takılan adam ben olaydım. Niye demiş? Çünkü o sıratta takılmış ama artık o cehenneme düşmeyeceği garantilemiş. Tökezlenip tökezlenip bitirmeye gelmiş. Yani cennete gidiyor. Hasen-i Basri demek istiyor ki ben cennete direkt gidemeyedebilirim. Sonunda bozulabilirim. Veya imansız ölme tehlikesi var. Peygamber olmadığıma göre masum değilim. Ya iman hiç cennet yüzü göremem. Ah keşke o adam ben olayım. Bin bin sene takılmış ama en azından bir kurtaracağı belli. Anlatabiliyor musun? Onun için ben ağlamadan duramam evladım dedi. <gülüyor> bak yine oradan. Yine bir şey hatırladım. Hep kopuk ya buralar. Hiç hatırlatan yok. Aliül Havvas dedim. Kadir sallallahu aleyhi ve Ebnavşarani Ne buyurdu? Sıratta hızlı geçmek ibadetlere ve işte hayırlara hızlı dünyada koşmakla olur. İbadetlere ne kadar gevşekle geri kalıyorsa sıratta o kadar geri kalacak. Sohbetler ne kadar geri kalıyorsa ilimden, amelden, iklastan geri kalacak. Ve de bir şey görüyor. Ben çok üzüldüm. Çok da şaşırdım. İlk gördüm böyle bir şey. Tabi ayet hadis değil ama evliya Allah'ın ilhamı haktır yani. Diyor ki Mevla'nın huzurunda sırattan teheccüd namazında gece teheccüde Mevla'nın huzurunda ne kadar uzun kılarsan, ne kadar uzun durursan sırattan geçişin o kadar hızlı olur. Sıratta ne zaman tökezlenirsin geri kalırsın diyor. Teheccüdü kaçırdığın gecelerde diyor. Dikkat. bu tabi ayet hadis değil yani. Alül Havas Hazretleri'nin işaretidir. Ama biz evliya Allah'ın sözüne itibar edelim. Keşfediyorlar yani bu. Onun için Sırat nedir diyor. Sırat köprüsüne geçeceğiz inşallah. Sırat köprü zaten. Sırat köprüsü biraz <gülüyor> e, Hacer Esmet taşına döndü de Hacer zaten tak Hacer Esmet taşı dedi mi ayıp oluyor biliyorsunuz. Bu da ona dönüyor. Sırat köprüsü demeyelim. Sırat ne demek? Cehennem köprüsü. Çünkü diğer hadislerde alametli cehenneme diyor. Yulbağus Sırat, Sırat konulacak köprü yani. Alametli cehenneme, cehennemin sırtının üzerine. Dolayısıyla yani cehennep köprüsü, vardı. sırat, yani alışmışız sırat köprüsü diyoruz. sırat, sıratı geçmek meselesini. Diyor ki sırat burada geçiliyor diyor. Şu anda bir sıratı geçiyoruz ha. O tökezlenme, o on bin sene var ya, tırmanma, düzlenme, inişler, işte o haramlardan sakınmaya çalışıyoruz, zorlanıyoruz da biliyor musun? Yani canımızda çok istiyor o haramı ama biz de diyoruz haramdır, günahdır yapma, işte o, onlar tırmanış noktaları yani. Nefis bize süslüyor. Biz de onu terk ediyoruz. Orada tırmanıştayız. Bazı kere rahat ibadet yapıyor. Bir feyiz geldi. Düz gidiyoruz. Anladın mı? Bazı kere şevk geliyor. rağbet geliyor. Uuu doymuyoruz namaza uğruca. bazı geceler öyle olur. Ha, <gülüyor> yani buyuruyor ki mübarek zat. Sırat dünyada geçiriyor. Evladım diyor. İmam Şahraniye. Talebesine. Sırat dünyada diyor. Ne demek istiyor? Şerat caddesindeysen sıratı geçiştesin diyor. Düz geçiyorsun diyor. Şeruattan ne kadar ayrıldın, ne kadar harama gittin, ne kadar mekruha gittin, hangi farzı, vacimi terk ettin, o noktada istikamet bozuldu, istikamet bozulduğu noktada köprüden kögezlendin diyor. Kögezlendin, durdun, emeklemeye geçtin ya da düşürüldün, zor tutundun kenarına, çünkü hadis-i şerifte diyor, ve eteallekum bazen de asılır diyor askılı. Öyle askılı cehennem, alevlerde de, alttan alevleri geliyor cehennemin. Böyle sana değecek gibi seni bir yalıyor böyle, ateş yalıyor geçiyor böyle. Sen de askıdasın aşağıdasın. Hadis sahih Müslim'de de geçiyor bu. Kıldan ince, kılıçtan keskin, sahih Müslim'de de geçiyor. La kelali bu çengelleri var diyor. Cehennemden de alev yükseliyor, yükseliyor. Geliyor seni böyle bir yalıyor. Yandım diyeceğin noktadasın. Sıratta tutunmuşsun, hadi yeniden birer. İşte salavat geliyor. Okuduğun salavat Allah'ım salli aleyhi muhabbet. Habib-ül <gülüyor> Mahbub şafii ilim feli gibsu. <gülüyor> Velale aleyhissal. Evet efendim şah-ı ilim selam selamları ile yavrup. İlminin kuşattıkları da dedince ya. Amin. Ravza-i şerifeye şu saatte vasıl ile. Allahu celle celaluhu. İşte bu salatlar geliyor, o geliyor, İlim meclisi geliyor, sohbet geliyor. Buradaki bir amin demenin fazileti görüyor. Değil mi? Çok sohbetlerde anlattık. Cemaat amin dedi birisi de kurtuluyor böyle de. Hep şaf oluyor arada o da kaynıyor, af oluyor falan bir müjde geliyor onu kurtarıyor ama sırat böyle bir şey. Değil. Böyle bir şey. Onun için tasavvufun iki rüknü vardır diyorum Hamza Hazretleri. Eyvel vellet ey oğul. Tasavvufun iki rüknü var. Birincisi istikamet. Yani şeriattan ayrılmamak. Farz, vacip şeyleri usta işte haram, mekruh müfsitten sakınmak. Bu da iyi misal. Nice insanda haram olduğunu bilmeden haram işler yapıyorlar Yani çünkü cahillik var. Hele ticarette faizli muameleler kitabım var mesela. Yani ticaret yapanlar. Mutlaka okuması lazım faizli muameleler kitabını. Öyle ince işler var ki faize giriyor. Girmemesi için tedbir alacaksın. Başka yoldan, meşru yoldan o işini göreceksin. Meşru yolları da var bu işte. E bu itibarla istikamet göstereceksin. Onun için ne burada Halil Havaz Hazretleri? Sırat dünyada geçilir evladım. Burada geçen, orada geçer evladım. Sıratı geçmek ne demek? Şeriat caddesinde düz gidiyorsan sıratın geçişinde şu anda mesafe kat diyoruz. Devamlı sıratta cennete doğru mesafe inşallah. i̇nşallah. Ama nerede şeriattan ayrıldın orada tökezledin evlat. İşte sıratta da o noktada tökezleyeceksin diyor. İşte tevbe kapısı açık tabii ölmeden evet inşallah tökezlerimizden istiğfar ederiz. Tevbe-i Nasuhu yazıyorum şimdi inşallah Tevbe-i da biter. E i̇stiğfar cihazı zaten var. Onlara bakmak lazım çünkü istiğfanın şekilleri var. O istiğfarlarla, tevbelerle inşallah tökezleme noktalarını da, telafi etme imkanı da yine dünyada. Hepsi dünyada. Onun için ağlamadan duramadı evliya Allah. Ya seni baslayı bile keşke o tökezleyen adam ben olaydım 25 bin sene sıratta olan derse ben nasıl ağlamayayım dedi ya O Biz nasıl gülüyoruz böyle? Vallahi akılsızlığımızdan gülüyoruz. Dünyaya kafamız çalışıyor. Ahiret aklımız güçlü olsa mümkün değil bizi güldürmez. Ağlatır yani. Akıllılar öyle yaptılar. Demek ki bizde o akıl yok. Bizdeki akıl kurnazlık attı yani. Hatta bazı kere günahları yapmaya e, imkan bulma aklı yani. Öyle bir akıl mı olabilir? Akıl seni tehlikeden, uçurumdan kurtarması gerekirken sen kalkıyorsun aklını kullanaraktan, e, kurnazlıklarla haram mekruhları işleyerekten kulaklarını yiyorsun veyahut da günahlara teşebbüs ediyorsun. Aklını kullanarak. Bu nasıl akıl? Seni korumak için vermişler o aklı sana. O akıl senin sürükledi cehenneme. Ya Rabbi kullarımız, ahiret aklına tebliğ Allah edelim. Allah'ım amin ya, Allah ya rabbel alemin. Ne olacak? Hilim. Sükunet. Acele, karar verme yok. İnsanlara karşı davranışlarda eziyet etmek yok. Tevazu kendini en alçak. Ne diyorum İmran Kendi nefsini frenk gavurundan üstün tutana Allah'ı bilmek haramdır diyor. Marifetullah. Allah'ı bilmek. Marifet ne demek? Allah'ı bilmek. Bu ayrı bir şey, ilim değil bak. İlim hayz ilmi, nifas ilmi, e, feraiz ilmi, ölenin ilmi, kalanın ilmi, helal ilmi, haram ilmi o değil. Bu marifet, başka bir şey. Allahı tanımak, celle celer. Arifi billah diyorsun. Allah bilen, bana mesela hoca diyorsun, alim diyorsun, alim değilim ama alim diyorsun. Ama bana arif diyebilir misin? Size arif diyebilir miyim mesela diye bir teklif et bakayım. Ben sana ne de ne derim? Bana alim bile diyemezsinler. Nerede kaldı değil? Arif arıyorsun, Mahmud Efendi Allah'a bilen, onun tabelasına ne yazılabilir? El-arifu billah, el-vasıl ilallah, kutbul ektab, gavsul el-evtaad, müceddidir <gülüyor> ukanın hamşi aşar. 15. asrı diyorsun, kutupların, gavsların kutbu diyorsun. Allah'a bilen diyorsun, Allah'a ulaşan diyorsun. Silsile yazdık ya, o yeni silsile. Onu da kameraya orayı gösterirsen sonra gösterin. Sohbetin biti şu asıldı bak. Aslı orada size küçücüğünü basmışlar ya mübarek adamlar bana da sormadılar neyse o da bereketli orada efendi hazretlerinin bütün bu sıfatlarıyla yazdım. öyle silsile yok ilk yazdım bu silsini evle evliya velilerin en yakını oraya ışık verirsiniz sonra sohbetin sonunda kapatmadan seyredersiniz biraz evliya Allah'ın bütün ismini ne kadar büyük bak bir boy daha büyü basılsın inşallah dedik arkadaşlara belki biraz büyük yapmak isteyen de olabilir bazı insan da büyük yapmak istiyor Ha bu kadar olmaz. Bu kadar büyüğünü basamayız. Bir yere sızdıramazsınız, bana kızarsınız ondan sonra ne biçim şey bastırmıştır. Onun için bir boy, o size ulaştı ya silsile, o silsilen bir boy büyüğü. Şimdi ilim olacak, kevazı olacak, kendini frenk gavrundan üstün mü? Ya kendini Frank gavrundan nasıl üstün bilmeyin. Ben Müslümanım Frank gavru ne? Bir Fransız gavru ya. Yunan gavru ya. Anladım ama nefsini diyor, ruhunu demiyor. Senin nefsin o frenk yavrundan daha şerlidir. Fırsat olsa seni gavur eder. Frenk yavruna da rahmet okuturacak ya da eder. Nefis azgınların en eşkıyasılık. Peki, senin imanla öleceğin belli mi? Değil. Frenk yavurunun kafir öleceği belli mi? Değil. Frenk yavru dönüp Müslüman olup evliya bile olabilir mi? Olabilir. Sen eşkıya olabilir misin? Mürtet olabilir misin? Olanlar oldu. Bersi oldu, kafir oldu. Belami Mubavurhan oldu, İsmaz'a mı biliyordu? Kafir oldu. O zaman sen nefsin itibariyle nefsini frek yavrundan eftan bilemezsin. Bilirsen Allah'ı bilemezsin. Allah'ı bilmek ona haram olur. İşte tevazu bu, tasavvuf bu. Kendini namaz kılmayandan da üstün göremezsin. İçki içen sarhoştan da üstün göremezsin. Köpekten de üstün göremezsin. Köpek, köpek ne yaptı? Beyaz Peslami'nin önüne çıktı. Bir durdu böyle köpek. Beyaz Peslami de durdu. Müritleri kış kış edecekler. hoş. moşt. Bu Burada manevi bir hal var. Sus. Köpek de duruyor böyle huzur üzerine. Murakab özür. Evliya Allah'ta öyle var. Şimdi <gülüyor> sahibi köpeği bir meselesi var tabi ki. Cennetlik köpek biliyorsunuz. Bizim cennetlik olduğumuz belli. Yine Ahmet Be'devi miydi? Evliya Allah'tan bir ziyadı. Bu Tırabi'nin nakşebi olabilir. Köpeklerden birine bir teveccüh etti. <gülüyor> O köpek öyle bir hale geldi ki diğer bütün köpekler ona tabi oldu, oldu. Ve 40 gün kadar yaşayabildi. O hali taşıyamadı o köpek. Bütün köpekler onun yanında böyle hürmet diyorlar O köpeğe hal geldi. <gülüyor> şimdi biz adamız diye geçiriyoruz. Efendi Hazretleri'nin yanında duruyoruz. Efendimize teveccüh ediyor. Biz hala odun gibi duruyoruz. Köpek bile teveccühden nasip alıyor. Adamız diye bir şey nasip alamadık. O kadar teveccüh olduk. Odun gibi odunluğumuz geçmedi. ha Şimdi demek ki Hal tevazu olsa. O ona bir hal geldi Dedi durun burada bir hal var. Köpekten konuşacağız. Durdu durdu durdu. Böyle gözlerini açtım bari. Ne dedi bana biliyor musunuz? Ne dedi? Dedi ki bana ne hava atıyorsun bana dedi. Neydi? Sultanül Arif'in olmuşsun. Yani Ariflerin padişahısın. bu Yeziden Bistami. Hattesallahu he Ben de köpeğim değil mi? Senin müritleri bana hoş hoş takıyor. Ne farkımız var dedi seni Sana o makamı veren beni de bu kılığa soktu. İkimizin de sahibi bir dedi yani. Bana böyle ol dedi, oldum, sana böyle ol dedi, oldun yani. Ne hava atıyorsun dedi bana? Çok edepli olalım arkadaşlar dedi, sakın hoş hoş hışt yok. Kendimizi köpekten açtığa bileceğiz. Tevazu budur, tasavvuf budur. Sen ne havalardasın? Sarığı taktım, cübbeye giydim, teheccüde tarikat bitirdim de İnsanlara selam vermişsin ya bu ne ya? Yapma bu hareketleri. Tasavvuf bu değil. Efenden biz böyle görmedik. Yok vekil olabilirsin, vaiz olabilirsin, hatip olabilirsin. Milletin tarikat tersini değiştirebilirsin. Dersini anlattığın adamdan daha üstün bildiğin anda bitmişsin. Değilsin üstün. Öyle bineceksin en azından. Üstün sende. Zaten üstün bildiğin anda alacaksın. Yükseklere çıkmak için alçalmaktan başka merdiven bulamadım diyor ya. Başka çarıyor bu işi merdivenin basamakları bu Alçaldıkça şey Men tevazu alillahi rafaa Allah. Allah için tevazu yaptıkça Allah onu yüceltir. Ama tevazu sadece böyle ha falan nasıl dinleyeceğim? Bunlar değil. Bunlar zahiri harekette. Tevazun aslı nerededir? Aynı takva gibi kalptedir. Hak söylendiğin zaman dinliyor musun? Çocuk da söylese doğru söylüyorsun yavrum diyeceksin. Aleyhine de olsa kabul edeceksin. Hak söyleniyorsa. Eğer sen sana birisi hakkı söylediği zaman havalanıyorsan, ya bana nasihatı bırak arkadaş, ben bunları çok okudum diyorsan, işte sende takva da yok, tevazu ve o Millete böyle böyle hareketler yapmak boşuna, yalakalık sınıfından ol. Niye o zaman? Hak söylendiğinde niye kabul etmelin? Kibir nedir? Hakkı reddetmekte. Çocuk da söylese, cahil de söylese, en bozuk adam da sana doğruyu söylese, ya nasihatını kendine sakla, namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun, bana mı nasihat? Edin? Ya dediği doğruysa kabul et. Niye reddediyorsun? Senin hakkında dediği doğru mu ona bak? Hakkı söylüyorsan hakka kabul et. Sen yanlış yapıyorsun dedi. E sen bin tane yapıyorsun. Dene ona. Kendin yanlış yaptığını kabul et. itiraf et. Allah'a tevbe et. Ona da teallük eden bir noktadaysa özür dile. Sıkıntı verdi, meziyet verdi. Tevazu mudur? Hakka karşı direnmeme çocuk da olsa, hanım da olsa kim ne desin, Ben hain paşayım. Yok öyle bir şey. Ben Allame-i Bana mı o ediyor bu ya? Milletin içinde rezil oldum. Niye rezil anasın ya? Teşekkür ederim yavrum. Doğru söyledin yavrum. Tevazu budur. Alçak gönüllü. Kendini alçak görüyorsan niye ona diyorsun ki bana ne konuşuyorsun? Hz. Ömer e ben size Allah'tan kork ya dedikleri zaman sahabe-i ikramdan bazı Kime söylüyorsun sen ya bu Hz. Ömer? Allah'tan en çok korkan adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten vefat etmiş. En, vefat etmiş. Yani en çok korkan o kalmış. Sen nasıl buna söylüyorsun? Şşt. Ne buyurdu Hazreti Ömer adı Allah Ki devlet reisi. Tevazu budur. Eğer bize doğru söylenmeyecekse, Allah'tan kork, denemeyecekse, ne hayır var o Ömer dedi. İşte bu. Sen başbakan da olabilirsin, lehiz cumhur da olabilirsin, vali de olabilirsin. Bir adam gelir doğruyu söylediği zaman Allah razı olsun, teşekkür ederim demen lazım. Sen Hazreti Ömer'den üstün bir makamda değilsin. Eğer bize Allah'tan kork denemeyecekse, Ömer'de ne hayır var diyebilmektir tevazu. Bu ne konuşuyor? Bunu susturun, bunu durdurun dediğin anda nerede tevazu, nerede tekvâ? İttefillah ya Ömer. Allah'tan kork dendiği zaman Hazreti Ömer secdeye kapanırdı, anını topraklara sürerdi. Aman ya rabbel Ya bu köle dedi bunu sana. Karı dedi bunu sana. Şu dedi, bu dedi. Allah'tan kork dedi bana ya. Ne büyük makamda Adama sen kimsin denir mi ya? Dikkat edeceksin bu nasıl? Şey. Münafıklar nasıl? Fidakilele uttekiller. <gülüyor> Mu'nafığa Allah'tan kork dendiği zaman <gülüyor> İzzeti nefis onu yakalar, gurur ve kibre girer. Ya bu bana Allah'tan kork değil, niye vaaz ediyor? Biçim milletin içinde rezil oldum. <gülüyor> Cehennem ona kafidir Allah diyor. Neden çünkü zaten o mu'nafık? Çünkü mu'nafık vaaz nasihat istemez kabul etmez. Milletin içinde ben alimim, hocayım, şuyum, buyum, valiyim, kaymakamım. Milletin içinde ben niye bozuyorsun arkadaş? E dedi adam milletin içinde demeseydi ama dedi. Doğru mu dedi ona bakalım, doğru dedi. Ne dedi Allah'tan kork dedi. Allah'tan kork dedi. Hemen secdeye kapan ya. Aman yarabbim. Tabi Allah'tan korkan. Desene. Hazreti Ömer gibi olabilsene. Neyin eksilir? Artar. Tevazu. Tasavvuf tevazudur. Ve sehav cömertlik. Bu evli Allah'ın cömertliği Allah. Allah Allah. Geleni verirler. Gideni verirler. Kendi üstündekini verirler. Yiyeceğini verirler. Ertesi güne bekletmezler. Bunlardaki cömertliğin haddi hesabı sorulmaz. Bütün evliya Allah'ın bir vasfı cömertliktir. Cömertli, cimriden bir tane evliya yoktu. <gülüyor> Olamaz. Çünkü neden? Cimri olduğu için kendini de Allah'a feda edemez. Parayı veremeyen canını hiç veremez. Çünkü tasavvuf nedir? Nefsini feda etmektir. E bu adam da parayı veremiyor Allah için. Canını nasıl verecek Allah için? Cimriden evliya. Abid de olsa, sabah kadar ibadet etse, akşam kadar oruç dilsa, cimri cennete giremez. E tabii ki, yani sonunda girerse demiş dumansa da, Biraz çeker. Çünkü zekatı veremez, sadakayı veremez, fitreyi veremez, colu vacibi terk ettiği için bir törpülenmesi icap eder. Ya onun için üçüncü vasıf neymiş? İstikamet. En yüksek dereceye ulaştıracak. İstikamet, bir de dört vasıf. Bu dört vasıfta insanlara karşı muamelede. İnsanlara karşı acelecilik yapmam. İnsanlara karşı alçak gönül. İnsanlara karşı cömert. Kul mahlukata karşı, karıncalara karşı, hayvanlara karşı. Değil mi? Hapiste hiç bir ekmeği yok. Evliya Allah'tan bizler. Ne diyor? Ekmeğimi karıncalara Baktım, ekmeği yok şey Baktım karıncaların ekmeği bu çocuk Kaç gün aç kalmayı göze alıyor. Orada karıncalar yesin. Ekmeği ufaladım. Bütün yuvalarına dağıttım diyor. Cömertlik. Bu bir vasıftır, Bu bir sıfattır. Karınca gitsin bulsun bana ne demiyor. Diyor, nereden bu zahmeti çeksin? Karınca nereye gitsin diyor. Hazır ekmek var ona vereyim diyor. Tercih ediyor mahlukatı. Cömertlik yapacak. Ve hüsnül huluki. Güzel ahlak. Konuşurken, ederken ise bu güzel ahlak değil. üstün ahlakı tamamlamak için gönderildi. Bu kadar peygamberler üstün ahlakı getirdiler ama sonu bende geldi. Tamamlamak için gönderildi. Bu üstün ahlak hadis-i şeriflere, sünnet seneye, adab yemekte yani insanlara karşı, hanımına karşı, çocuğuna karşı, anana karşı, babana karşı, komşuna karşı. Güzel ahlak, ahlak yani bunun tabi misalleri çok verilebilir. Kul haklarıyla ilgili konu. Hep güzel ahlak. Ve ökemanül iman, imanın mükemmeliyeti bu dört sıfatla tecelli eder. Çünkü zaten Müslümanlar elinin dilin içerisinden kurtulduğu noktada hakiki Müslüman olursun. Allah'a karşı istikamet şeriat caddesinden ayrılmamak. El-i sünnete göre itikadı tasih ve farzlar, vacipler yapılacaklar, haram mekrular terk edilecekler, böylece istikamete giderse, insanlara karşı ahsene kuluk bin insanlarla güzel geçinirse, Kimseyi kırmadan, etmeden, kalbini kırmadan, eziyet vermeden. Yani yemeğinin kokusuyla komşuya eziyet vermeyecek. Yemeğin kokusuyla komşuya eziyet vermeyecek. Her gün adamın bu mutfağının yanında, balkonun yanında hamsi pişiriliyor mi? Arkadaşlar? Ha adamın yoksa ben hamsi ucuz, beş liraya düştü, üç liraya düştü, bir kilo vereyim. Ya vereyim de o anda onda yok. E, koku rahatsız ediyor. Ne yapacağız hocam Ne bileyim ne yapacağız? Ben de bir çözüm arıyor Yani dikkat edeceğiz. O zaman koku içeride kalsın. Ne yapalım? Camı kapıyı kapat. E bizim ev koktu. E ne yapalım? Melane bir kokutacağını. Kendi evini kokut. Madem sen yiyorsun sen kok yani. Yemeyen adamı ye koksun yani. La tuz yice hareket. komşuna eziyet verme diyor. Velev bir kıdri gibi bir dükhanı kıdri gibi. Yani çanağının kaynayan yemeğin dumanıyla bile eziyet verme diyor. hadis bu. Kolay mı? İslamiyet. İnsanlara güzel muamele yaparsa... Bağverim bil hilim hilimle yani işte acele etmemek taşkınlık yapmamak üzere hep alttan alarak hep affederek hep görmezden gelerek hep bağışlamak suretiyle intikam hissine kapılmayarak hep örterek hep kapatarak falan falan fe rusufiyun İşte sufi budur. Var mı şimdi dünyada sofi? Bir Mahmud Efendi Hazretleri'ni gördüm yani. Mürit sorsan Alaaddin Efendi'nin müridi olarak onu gördüm. Şeyh sorsan bizim şeyh dünyanın şeyhi onu gördüm. Ne mürit kaldı, <gülüyor> ne şey kaldı. Şeyh Efendi'nin bir mektup yapmış öbür tekke. Belki sen çok meşgul olamazsın. Senin kalabalığın var. Bende de az ihvan var. Bana gönderebilirsin. Ben yani hizmet ederim onlara. <gülüyor> diye şeyde, o da ona cevap yapmış. Şeyh Efendi Hazretleri yani çok teşekkür ederim ama benim yanımda da mürit yok. Hepsi şeyh olmuş. Onun için ben müridim fazla yok senin anladığın gibi. Ben sana hangisini göndereyim? Herkes bir havalarda, her vekil bir köşelerde Efendim herkes tutturmuş bir dava. Sofi orada Mahmut Efendi Hazretleri tespih elinde. Hasta da olsa, felf de olsa, yorgun da olsa, yoğun bakımda da olsa, nerede olsa olsun O sağ el Dik Yerine de böyle koymadan böyle dik duruyor. Resimler falan görüyor musun bilmiyorum. O sağ el dik ve tesbih kalbin üzerinde. Sofi Kimseye eziyet etmemiş. Herkesin sıkıntısını çekmiş. Ömrünü bu millete, hizmete vakfetmiş, feda etmiş. İnsanlarla iyi geçinmiş. Allah ile tam istikamet üzere geçinmiş. Önümüzde bir örnek var. Ya Rabbi şefaatine nâ ile. Amin. Ya Rabbi himmetin üzerimize daim. Ya Rabbi ömrüne bereketler, ihsan. Ya, ya Rabbi eksikliğini gösterme başkanımız. Allahümme amin. Allahümme salli Gördüm. Sofi de gördüm. Şeyh de gördüm. Mürşit de gördüm. Kutup da gördüm. Gaz da anlatıyorum, anlatıyorum, bakıyorum. Kur'an'a bakıyoruz, onu görüyorsun, onun ahlakına bakıyorsun, Kur'an'ı görüyorsun. Bütün tasavvufa bakıyorum, ondaki ahlak görüyorum çünkü onunla yaşadım ömrüm, çocukluğumdan. De. Böyle bir Ha başka yok mu? Başka yok diyemem. Allah'ın dostları inkar demem, Üçler, beşler, yediler, kırklar, üç yüzler, beş yüzler, yedi yüzler bunlar daimdir tabii. Herkesin bir makamı var. Ben tanışmam itibariyle hemen böyledir. Allah bizi Hakiki sufi eylesin. Ami. Hakiki tasavvufa nail eylesin. Gerçek bu tasavvuflar cümlesini ile hak Ami. eylesin. Tarık kardeşlerimizin zahirine de etmeyi muvaffak eylesin. Ami. Gece namazlarında kolaylıkla ehsane hepsimizin tembelliğini, keselini izale eylesin. Allah'ın uykularımızı azartsın. Azla Ami. kanaat etmeyi Allah'ım kalan bütün vakitlerimizi muhafaza etmek Amin. nasip eylesin. Kendi derdimize düşürüp ahiret hesabımızla uğraşmaya şimdiden muvaffak eylesin. ay ayıbını kusuruna göstermesin. Ya bizi meşgul onlarla bizi kalplerimizi meşgul ettirmesin. Kin ve nefretle intikam istekleriyle kalplerimizi doldurmasın. Ulam kalplerimizi kederlerden tasfiye eylesin. Amin. Nefislerimizi bütün kötü aflardan tezkiye ile Amin. Amin. Amin. Allahu salli aleyhi ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Evet, bugün destan gittim. Değil mi? La galiba yok. Ders. ders yaptık. Ama ne kadar ders yapmışız biliyor musun? iki buçuk satır. Çok az. Ben bu kitabı nasıl bitireceğim? iki sene süre bu. ne kadar <gülüyor> çok konuşuyorum ya. Sağ Ve şimdi ama sadede geldik. Yani doğru konuştuk. Evet, Bak tamam. bugün puzulü bir şey yok. Değil mi? Şimdi efendim şehrinleri kapatalım. Böylece doğamıza evet. geçmeden hemen size bir hediye edeyim mi? Evet, evet. Resulullah sahasen buyuruyor. Size bir evet, hediye evet. vereyim mi? Buyuruyor Resulullah derdiler. E ben de Resulullah senden bir hediye nakledeyim mi? Buyururuz. Buyur. E bu dedim. O zaman ilk dinleyeceksiniz. Hiçbir yerde yok. O Kuzeyfe Dümlü Yaman odayı Allah Teala. Hazreti Kuzeyfe. Evet. Yani sır kat sırrı olan değil mi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem? Sırdaş olan. Değil mi? Evet. Ca Cibril'le Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Cibril Aleyhisselam Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem binlerce kere geldi. Bir keresinde geldi. Dedi ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ma bu Hep bu ile yemin Bu kadar peygambere 124 bin birvat, 224 bin peygambere hepsine ben görevliyim. Hepsine ben gittim. Ama senden daha sevdiğim bir peygambere gönderilmedim. En çok seni sevdim. Çok seviyor hakikaten. Allah'ın en çok kimseye olsa Cidrlo un sever. Ee, evet. elhamu min minasma illahi. Sana Allahü Teala'nın isimlerinden bazı isimler öğreteyim mi? Bak çok acayip hadis-i şerif ha! Evet, kaynağına bakalım. Taberani, büyük muaddes biliyorsunuz taberani. El-mû'un cemûl-evsâd. Noo 145, birey Heysemi, Nuruddin Heysemi'dir o mezmûl zevahit. Taberani'nin e, işte Beyhakî'nin vesaire bütün zevahitleri. E, ravilerden o kitaplara geçmemiş ilave olan bütün ibadeleri topladığı kitapların sahibi. İmam Heysemi, büyük muaddesler. Onlar da var hünnemin Habeşî'sui Teala en çok hangi isimlerle kendisine yalvarılmasını sever? İşte sana şimdi öğreteceğim. Allahu Teala'nın kendisine dua edilmesini en çok sevdiği isimlerdendir bu isimler. Evet. Kul söyle. Ya nuru semavati vel En göklerin, yerlerin nuru. Yani nurlandırıcısı, güneşe o ışık veriyor, ayağı o ışık veriyor. Ya zeynes semavati vel bildiğiniz değil bu bak. Ey göklerin yerlerin ziynetlerini yaratan. Ya cebbar semavati vel Allah. Ey göklerde yerlerde her istediğini zorla da olsa yaptırmak gücüne sahibi olan. Ya imades semavati vel Allah. Ey gökleri yerleri ayakta tutan. Ya bediyah semavati vel Allah. Ey gökleri yerleri eşsiz bir şekilde yaratan. Ya taç es semavati Ey yerlerin göklerin... Ya arş ile kürsü ile taçlandıran ya Zelal-i Velikram. Bir tek bunu tanıdınız. Ey celal ve İkram sahibi. Ya sarih'al mustasrifin. Ey imdad diye medet bekleyenlerin yardımcısı. Ve ya riazel mustagizin. medet imdad Allah'ım yetiş Allah'ım diyenlerin Kurtarıcısı ve muttel abidin Bütün ibadet edenlerin son hedefi rızasına ulaşmak olan el müferrici anil Sıkıntılardan belalarını bir çırpıda açıp onları rahata çıkaran el muravviha anil kanlı gamlı kederli böyle çökmüş içine bütün emelleri bitmiş dünyadan bütün ahiretten ünlü kesilmiş keder içindekileri rahata eriştiren ve müciben duail zorda kalan darda kalan sıkışmış Borcuna, harcına, karısına, çocuğuna neyse derdi yani mahkemesine, hapisine böyle sıkışmıyor artık ki çaresi yok. Onların duasına icabet eden ve kâşifel kuraf. Ey bütün musibetleri açıp kaldırabilen ve ya ilahel alemin. Bütün alemler veya ve ya erhamerrahimin. Acıyanların en merahmetlisi anamdan babamdan çok acısın. Anamın elinden gelse beni kurtarır. Sen anamdan çok acısın. Menzulüm bike kul hacet. Peşinde de bu kadar ismi sayarsın peşine niyet tutarsın. Hangi sıkıntın varsa o niyeti dersin. Her hacetimi senin kabul makamına indirdim. Yüklerimi senin makamında indirdim, sana havale ettim. Koydum oraya. Hacetim bu. İşte Allah'ın bu dua ile kendi bu isimleriyle kendisine yalvarılmasını en çok sevdiği isimlerden bunlar. Ve bunlardan sonra yapılan dua kabul edilecektir. allah Teala neyi severse kurban olduğum Allah'ım. Değil mi? O neyi severse, sen de o isimlerle zikredersen, sonra hazretini arz edersin. O duayı bitirirsin. Ya Rabbi çocuğumu ıslah et, bana dövüyor, eziyet ediyor veya kötü yola gidiyor. Mesela, hanım aramı barıştır, hanımla iyi huyver. Mesela, veya kocamı evine bağla ya Rabbi, Oraya buraya gidiyor, günahlara gidiyor. Mesela kadıncağızlar çok sıkıntısı oluyor. Okuyacak cincilerle, büyücülerle uğraşmayın. Onlar bir ileri beş geri yaparlar sizi. Sıkıntıya sokarlar sizi. Allah'ın isimleriyle yanarlar. En güzel isimler Allah'ındır. O 99 isim değil. Esma-ül Hüsna 99'dan ibaret değil. 99 Esma-ül Hüsna'dandır. Esma-ül Hüsna değil. Esma-i Hüsna en güzel isimler Dendir. Daha dolu ismi şerif var. Bin bir ismi şerif var. Dolayısıyla Esma-i sadece 99 değil. 99'un dışında da var. En güzel isimler Allah'a aittir. Ya, ona onlarla yalvarım. Burada hadis-i şerif var. Allah'a biz isim takamayız aşağı. Esma-i İlahe Tevkifiyedir. Yani Mevla'dan veya Habibinden öğrenmek şartıyla kullanılabilir. O mesela Allah'a Cevat deniyor. Cevat, cömert demek. Çünkü hadiste geçiyor cevad Kerim diye. Ama seki de cömert demektir. Allah'a seki diyemezsin. E seki de cömert, cömert ama ayette hadiste geçmiyor bu isim. Geçmediği için lügata göre cömert diye veremezsin. Ayette hadiste geçmeyenin kendi kafandan yani Allah'a çok meth diye bir isim uyduramazsın. Bundan dolayıdır ki bu taberhane hadisinde geçiyor bu. Onun için Esma-ı Allah'a isimleriyle dua edin. Amin. Sübhane Rabbil Alil'e الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انزل وقل الجنه امين نعوذ بك من النار اللهم انزل وقل الله الجنه نعوذ بك من شر خطوك وناوم Allah'ım inâneselükel jennete ve mâ qarrabbe ileyhâ min qablimu' amed. Amin. Ne'ûzübüke ve mâ qarrabbe ileyhâ min qablimu' amed. Amin. Allah'ım inâneselükel minkhayr mâseyleke min Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ne'ûzübüke misherim us'te'âyeleyke min Muhammed. Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve entel ve aleyke al-belâhu ve ve la kuvvete Amin. Allahümme anaselüke minel khayri kulli acilihim acilihim alimna amin ve ma'alemna Amin. Min'audumke minel kulli acilihim acilihim alimna amin ve ma'alemna Amin. Allahümme ma kavzayta lana mıkavza fe canadu ve tevraşeda Allahümme rabbenatina rahmete meheyyilena min emrina raşeda Allahümme rabbenatimim lana nurana vaghfir lana inneke ala kulli şeyin qadir ya arhaman rahimin ya arhaman rahimin ya arhaman rahimin ya alıp sohbetimizi mütevmem ve mübarik eyle. Amin. Cevahetlerimizi günbegün müznad eyle. Kalpleri kulakları eli sünnet sohbetlerine tevcih eyle. Amin. Dehli bir tatil şerrinden bu milleti muhafaza eyle. Amin. Sohbetlerini dinlemekten muhafaza eyle. Kanallarını izlemekten muhafaza eyle. Bu millete sen sahip çık muhafaza eyle. Amin. askerimiz polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza Amin. Sah sah Amin. Kahrim, eyle. Amin. Her seyahede mensum zaffer eyle. Amin. Teröristleri IŞİD'in PKK'nın teröristleri kahrın kötü dilelere tuzaklara düşmelerini nasip eyle. Amin. Vatanımızı içten vatandaşın savaştan dur savaştan muhafaza ile. Suriye'de gel-i sünneti halas ile, Irak'ta gel-i sünneti, İran'da gel-i sünneti halas ile. Doğu Türkistan'da, Myanmar'a imdad ile, yetiş ya Rabbel alemin. ve yardım ondan sorulur ve yardım ondan. Dünyanın yavru birleşti. Bize senin kudretin, kuvvetine sığınmak yeter. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu <gülüyor> ve ni'mel vekil Allahu Amerika'ya Rusya, İran'a çüne bizim gücümüz yetmez senin gücün yeter Hasbunallahu ve ni'mel vekil Ni'mel mevlana ve ni'mel Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi yardım eyle maddi manevi her <gülüyor> sağda sünnet'e yardım ile ya ve Ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin Büyük Ortadoğu projesi zımında İspanya'yla uğraştılar, İspanya'ya görev verdiler, İspanya'nın ekonomisi çöktü, ayrımcılar orayı bölmeye çalışıyor, şu anda İspanya sorunlar yaşıyor, bölünme tehlikesinde, Yemen oranı ikiden, üçten biriydi, Yemen'de öyle olayları patlattılar, Türkiye'de bu işe girdi. Bir efendim Bob projesinde bu üç tanenin ikisinde büyük zararlar oldu. Türkiye'ye bu zararları dokundurma amin. ya. Amin. Amin. cevale getirme ya. Amin. Amin. Ve bu belayı bertaraf eyle. Amin. Amin. Yahudinin Büyük Ortadoğu projesini iptal eyle amin. Ya, amin. Sen kadirsin Allah, iptal eyle amin. ya. Riyabete kadar gerçekleştirme ya Rabbi. Sen yemin ettin, kasem ettin. Kur'an senindir, haktır kelamın. Vaadine hulfetmezsin. <Gülüyor> Beni İsrail'in üzerine kıyamet gününe kadar en acıklı azapları tattıranları göndereceğine yemin ediyorum sen buyuruyorsun. Senin sözün haktır bu yemini gerçekleştir ya Rabbi. Kırk senelik devletleri bir şey değil köpü küpü söner gider. Sen bir an evvel söndür ya Rabbi. Amin. Ve ya bütün bu siyonist projeleri daal ya Rabbi. Amin. Sen Yahudi Hristiyan'la birbirine düşüreceksin. Ve el kayna beynul adatu Aralığına kim ve nefret koydun buyuruyorsun. Bunu da tahkik eyle ya. Ay. Birbirine düşür ya. Ay. Bu PKK'da Siyonist projesidir. IŞİD'de Yahudi projesidir. Bütün İslam alemini yakan belalar, musibetleri Yahudi tutuşturmuştur. Siyonizm arkada. Bütün Hristiyanları kullanmaktadır. Rusya, Çin hepsi Yahudin elindedir. Kurban olduğum sana. Bütün alemlerde senin kudretin, yedi kudretindedir. Ne zaman ateş yaksalar söndürdün buyuruyorsun. Amin. Bu ateşleri de söndür ya Rabbi. PKK'nın narını söndür ya Rabbi. Işıkın niranını söndür ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dünyada cehenneme idkaleyle ya Rabbi. Amin. Bizleri feraha çıkar ya Rabbi. Amin. Amin. Ya sayıra, Unutulmaktan muhafaza eylen. Sali evlatlar yetiştirip arkamızdan bizim hatırlamalarını, sadakalar, hediyeler göndermelerini nasip eyle. Gözümüz açık gönderme ya Rabbi. İlmimize varişler halkeyle, amelimize varişler halkeyle, bıraktığımız hayır kurumlarına, müesseselere hayırlı varişler halkeyle, Allah'ım Ahmet Eşevi derneğinde aziz eyle, Amin. Ya Rabbi sen bize yardım eden tüm derneklere, hizmetimize yönelen tüm dernekleri aziz eyle, Amin. derneğinde aziz eyle, Allah'ım kimler bu yola hizmet ediyorlarsa onları ka kaim eyle, ayakta eyle, muvaffak eyle, Allah'ım gün, gün ilerlemek, İstikamet üzere yoldan çıkmadan sapma İstikamet nasip eyle. Fatih'teki Ahmet Yesef Derneği'nize o geniş bir e, sohbet yerleri yapma inşaat projesine muvaffak Amin. eyle. Allah'ın daha önce külliyemizi mutlaka bize yad eyle. Amin. Dönmesini gördüğümüz günler nasip eyle. Amin. Hak sahiblerine haktan iade etmeyi nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremine ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun batiman. Yöneticileri de bu kususta ılımlı eyle. Onların da kalplerine bu vakıf balıdır. Bu kadar insan burada hakkı vardır şuurunu ilka ile ya, ya amin. Allah'ım şuurunuzdan muhafaza ile ya, ya amin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihîn. Allahü Aalakum wa la Asalamu ala sallam. Allahü Aalakum wa la Asalamu ala sallam. Allahümme, sall ve sallim ve bari. Ala siedina, hamd el Nabi el Mih, el Habib el Galil al Qadr, el Afri el Jahri. Wa la aalihi wa sabbih. Taala Ruzakbulu, Khayrul Mutla Ruzusulü, Jumburun. Habibullah. El-Salaatü <tedzel> ve Selamu Aleyka, Seyyidil Eveline ve Lâhereen. Subhane Rabbika Rabbil Azizeti Hammâ Yasifhûn. Ves-Selâm'u Ale'l-Murselîne ve Elhamdülillâhi Rabbil Alemin. İlâş-ı Râf-ı Nebî Sallallâhu Teala <tüs> Aleyhi ve Sallam'ı Meşâhînâ Kafe. Er-Râh-ı Envâti-Nâvâti-L-Cemaât-Hâdrîn. Er-Râh-ı Envâti-Sâmiîn ve Sâmiîn. Lillâh-ı Teâlâ Ya Rabbel Alemin ve ilâh-Arrâhü. Men